Arkası yarın. Çocuklarımın Babası 1. Bölüm Yazan Frederic Jackson ve Jacques Deval Çevirerek radyoya uygulayan ve yöneten Zihni Küçümen Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Walter Erhan Abir Bruno Oya Küçümen Jean Güler Ökten Molino Doğan Bavli Dönis Celile Toyon Uysal Martin Vildan Gürelman Jean-Pierre Cem Kurtoğlu Dikkat et! Kıpırlama! Sen komşunun kedisisin! Ben kimsenin kedisi değilim. Bırak o tüfeği! Oy. Hiç İzninle bu tüvekli şakayı da... Eşek şakası buluyorsun biliyorum. Günaydın. <gülüyor> Günaydın kaka çocuk. Bu sabah Martin'i gördün mü? Görmedim. Tenise gitmiştir herhalde. Ya annemi? Odasına kapanmış. Kapısına da rahatsız etmeyin tabelası asılmış. <gülüyor> İşe gitmeden önce onunla görüşmek istiyorum. Görüşemezsin. Kitlelerin siyasal eğitimi üzerine konferansını hazırlıyor. Dün gazetedeki makaleyi okudun mu? Ee, playa salonunda yaptığı konuşmayla ilgili? Hı. İyi miydi? Müthişti. Annemizi öve öve bitiremiyor. Çağımızın en zeki... ...en kültürlü konuşmacısı diyor. Aa, bu ne? Bir tane daha? Ne bir tane daha? Kravat. Bu 78. kravatın. Bu kadar kravata sahip olmak için ne yapıyorsun anladın? 107 kravatım var. E pes doğrusu. <gülüyor> e, Şık Erkekler adlı bir dergide çalışıyorum. Elbette şıklığıma dikkat etmek zorundayım. Bu da ötekiler gibi saygıdeğer bir meslek. Hem sen beni bırak da sınavlarını vermeye bak. E, utanmıyorsun böyle konuşmaya. Darılma ama çok aptalsın Bruno. Ay, acaba annem dışarı çıkar mı dersin? Kahvaltı hazır. O evde ne zaman herkes aynı anda kahvaltıya otursa ben de sokağa çıkıp horoz gibi öteceğim. Günaydın Can. Aa dur öpeyim dur. Hmm, bırak sevzekliği <gülüyor> de kahvaltına et. Sen de Bruno şu tüfeği oradan oraya gezdirmesen olmaz mı? Yastıklar berbat oluyor. Bağışla çavuşum komşuların kedisini ürkütmek içindi. De. Derslerinde uğraşsan daha iyi edersin sen. Bana bak çamaşır ipimi ne yaptın? Richard'a verdim arabası bozulmuş iple bağlatıp çektirdi. Hıh, çamaşır ipim gitti desene. Bir bu eksikti. Günaydın çocuklar. Günaydın can. Anneniz burada mı? E, bürosunda Bay Marino çalışıyor. <gülüyor> Tabeladan belli. Kitlelerin siyasal eğitimi. Ta kendisi. Onunla konuşmam gerekiyor. Öyleyse oturun bekleyin. Walter da bekliyor. Uzun sürebilir. Anneniz çalışmaya bir başladı mı? Ve siz de öyle yemeğine kalırsınız Molino amca. Aa, Bay Molino lütfen amca deme. O bir aile dostu ama lavaballiği hissemez. Öyleye güzel yemekler var Bay Molino. Hmm, şansımız varmış desene can. Kendimi bildim bile de şöyle hep bir arada sofraya oturamadık. Mol amca ay pardon. E, Bay Molino yabancımız mı canım? Yok canım o da aileden sayılır. Teşekkürler Walter. Evet. Hmm. Ee, bu evde kibrit bulunmaz mı hiç? Bulunur da her gelen cebine birkaç paket koyup gitmezse. Umalım ki bu işi farkına varmadan yapıyor olsunlar. Kuşkusuz kuşkusuz. Aa, ben de cebime koyuyordum kibriti. Oh, şu annem de çıkamadı gitti çalışma odasında. Akşamı bekle görüşürsünüz. İstersen mektup yaz veririm. Günaydın çocuklar. Günaydın Molino. Hava çok güzel. Hey, sen çiçeklerle bahçeden mi geliyorsun anne? Belli olmuyor mu? Sen daha işine gitmedin mi? Ben de seni odanda sanıyordum. Rahatsız etmeyin diye tabela açmışsın. Kitleleri siyasal yönden eğitiyorsun sandık. Bu sabah saat sekize doğru bitirdim. Biraz hava almak için de bahçeye çıktım. E, dün gece uyuyamadın mı yani? Öyle sayılır. Neden sordun? Yüzümden mi belli oluyor Ne münasebet sevgili dönüş ne münasebet Tam tersine Siz bu sabah adeta olağanüstü tazeliktesiniz Aa. Bütün gece çalışmakla kendini harap ediyor Bu makaleleri yazacağına Şöyle sekiz saat uysa daha iyi yetmez mi Ailenin en küçüğü olarak Ben de aynı fikirdeyim Bana gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim çocuklarım Ama yanılıyorsunuz Beyinsel çalışmalar hormonları daima yeniler Hormonlar da gençliğin ilk şartıdır Molino bizimle öyle yemeği yiyor musunuz? Çocuklar davet etti bir azizem. İyi öyleyse. Anne sana söyleyecek özel bir şeyim var. Ben çekileyim mi? Ee, i̇yi olur bahçeye çıkın. Ondan saklı neyimiz var Walter? Nasıl olsa ona söyleyecek değil miyim? Her şeyi ona sormuyor muyum? Öyleyse kalabilirsiniz. Hı? Ya ben? Ee, bu kişisel bir mesele. Kişisel meseleymiş. Bilmiyor muyum sanki küçük düşmenle evlenmek istiyor? Küçük düşmenle mi? Dul bayan düşmenin kızıyla mı? Doğru mu Walter? Doğru. Bunu ben söylemek isterdim ama... Küçük düşman. Yaşı çok küçük sayılmaz ha, mı? Geçen ay 20'sine bastı. Hatırladığım kadarıyla müthiş bir yaştır o. Onu güzel buluyor musun? Güzel tabii. Zeki mi? Diploması var mı? Hem zeki hem de diplomalı. Onu seviyor musun? Bunu anladığınızı sanıyorum. Yani ilgini mi çekiyor yoksa sadece onu sevimli mi buluyorsun? Yanındayken konuşmasını mı istiyorsun susmasını mı? Her ikisini de. Fazla istiyorsun. Neyse ileride düşünürsün bunu. Tabii onunla flört ettiniz e, Ne demek istediğinize bağlı bu Senin demek istediğini söylüyorum Evet e, tabi flört ettik Heh. gezdik dolaştık konuştuk Mutlu oldunuz mu Hem de pek çok Öyleyse neden evlenmek istiyorsun onunla e, Evet ama... Sorumu tekrarlıyorum e, Adet öyle değil midir İnsan sevdiği kızla evlenmez mi Babam sizinle evlenmedi mi Evlenmek istemeseydi kabul eder miydin Zavallı edvar Şu resmine bakın duvardaki Onunla mutlu değil miydin Edvar bir kadının düşlerindeki ideal erkekti Dost, babacan tam bir hayat arkadaşı. İşte sana sevdiğin, taptığın üç çocuk vermiş. Çocuklar konusunu tartışmak istemem. Eee öyleyse? Evlilik çok ciddi bir karardır Walter. Hayatımız boyunca alacağımız kararların en ciddisi. Tekrar bir iyice düşün derim. İstatistiklere bakılırsa... Elen için duyduğum hislerin istatistiklerle hiçbir ilişkisi yok anne. Çok büyük bir hata yavrum. Rakamlar her şeyi dile getirir. Hatta aşkı bile. İyi düşünülmemiş evlilikler yüzünden boşanmalar her yıl biraz daha artıyor. Diyeceğim buydu. Daha evlenmeden boşanmadan söz açıldığını da ilk kez duyuyorum. Anne insanın cesaretini kırıyorsun. Korkutma beni. Eleni seviyorum. O da beni seviyor. Düşmenler büyük bir aile. E biz de senin sayende önemli bir aileyiz. Evlenmeden bir arada olamayız ki. Ben sana evlenme demedim ki. İyi düşün dedim. Mutlu olmanı istemez miyim? Evlenmek istiyorsan evlenirsin. Anne bak Elene nasıl seveceksin? Sana benziyor o da. Öyle mi? Gene de iyi düşün. Sen ne yaparsan doğrusunu yaparsın. Teşekkür ederim. Senin yaşında her şey mübahtır. Hatalar bile. Ama bu bir hata olmaz anne. Beni tanırsın. Evet ama sen bu meselenin yarısısın. Öteki yarısı da Elen. Öbür yarısını da getir buraya iş bitsin. Doğru değil mi Molino? Doğru anne. Bruno haklı. Onu ne zaman kabul edebilirsin? Ne zaman istersen yavrum. Bugünden itibaren Londra'daki konferansıma çalışacağım. Zor bir konu. E, 15 gün sonra düşmanlar buraya gelebilirler 15 mi? gün sonra olur. Annesi de gelecek mi? Normal değil mi? Normal Davul gibi bomboş bir kadındır. Çekilmez. Onun için bu işi bir an önce sağlamak gerekir. Bruno, hizmetçiyi çağır. Jean, Zili çalsana. Çalmıyor. Tamir edeyim derken bozdum. Aslında belki de Ellen'le evlenmen iyi bir şey. Ellen bizimle birlikte yaşayarak o aptal annesinin dar görüşlülüğünden, softalığından, sığ anlayışından kurtulacak. İnsanlar geçmişte öğrendiklerini de çabuk unutur. Beni mi çağırdınız? Evet Jean, Walter evleniyor. Ya... Çok garip. Bunda garip olacak bir şey göremiyorum. Garip olsun olmasın. Dul bayan, duşmen ve kızı 15 gün sonra bize akşam yemeğine gelecekler. Şimdiden söylüyorum ki hazırlıklı ol. Samimi bir akşam yemeği. Bir numaralı model. Bruno'nun elbiselerini temizletmeye ver. Yedi kişi olacağız. İki duşmen. Walter, Bruno, Martin, Molino ve ben. Ya küçük duşmen? Hangi küçük duşmen? Ee, Jean-Pierre. Elen'in erkek kardeşi abi. Ha, ama onu getirmezler. Sinemayı tercih eder. Bence getirirler. Eminim. Böylece sekiz kişi oluyoruz. İyi. Jana bir şey oldu bugünlerde. Her şeyi ateş püskürtüyor. Hadi ben gidiyorum artık çok geç kaldım. Hoşça kal anneciğim. Güle güle yavrum. Bir kez daha bravo sana. Teşekkürler. Kravatından söz ediyorum. Ha, ona da Olan teşekkürler. <gülüyor> Hoşça kal. Gördün mü Molino? Hem sakin hem heyecanlı. Tıpkı babası. Saya anne sen babama kaç yaşındayken aşık olmuştu? On dokuz yaşındaydım yavrum. Ya o? Edward daha büyüktü. Walter doğduğunda yirmi dokuz yaşındaydı. Seni o yaşta görmek isterdim. Herhalde dünyanın en güzel annesiydin. Hoş bir kadın olduğumu söylerlerdi. Günaydın ben geldim. İki saat tenis oynadım bir kurt gibi açım. Ben öyleyi bulur bu kız diyordum Mert. Sana söyleyeceklerim var anne. Benim de sana. Olağanüstü bir haber. Walter evleniyor. Hadi canım. Bir foto modelle mi? Hayır, Ellen düşmenle Duşmen sardalya konserveleri bilirsin. Ellen düşmenle mi? Walter Ellen'le evleniyor öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Böyle şeyler yalnız benim başıma gelir sanırdım. O da ne demek öyle yavrum? Ben de evleniyorum da onda. Sahi, Sahi mi? Ah. Şunu bana daha, daha açık anlatır mısın yavrum? Demek sen de evleniyorsun. Elbette. İyi anlatamadın mı yoksa? Peki bunun Walter ve Ellen'le ne ilişkisi var? Çünkü ben de Jean Pierre'le evleniyorum. Jean-Pierre düşmen Elenin abi Yavrum, neler söylüyorsun sen İmkansız bir şey bu Bir düşmen daha mı Duşmenlerden geçilmeyecek burası bu kadarı fazla Bizim aileye mi musallat oldular nedir Aa, Bula bula bunları mı buldunuz bana söyleyecek Çok naziksiniz doğru Aa, Bağışla ki. yavrum bağışla. Biraz şaşırdım da hiç beklemiyordum Duşmenler sevimli insanlar İnkar edilemez Annelerini konferanslarımdan birinde tanımıştım Oradan geçiyormuş birden yağmur bastırmış. Yeni şapkasını berbat etmek istememiş ve bu yüzden benim konferansıma girmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldum diye bir de açık açık itiraf ettiydi bana. Zavallı anneciğim kuzucuklarını kurtlara Aa, veriyor. Bu da nereden çıktı? Annelerinin çok zeki bir kadın olduğu söylenemez. Ama elinden geleni yapıyor işte. Hem sonra ben annesiyle değil ki Jean-Pierre'le evleniyorum. Yaşı daha çok küçük değil mi onun? 21 yaşında. Pek küçük sayılmaz. Ne Hı. iş yapıyor? Reklamcılıkla uğraşıyor. Senden daha yararlı. Merak etme. Anladım. Memur bir yerde yani. Demek ki onunla evlenmeye karar verdik. Başka ne yapabilirdim bilemiyorum. Elbette. Görüyor musun Molino? Kadınlar nasıl tutsaklığa can atıyor. Özgürlük korkutuyor gözlerini. Dengelerini boyun eğmede buluyorlar. Evet. Stockholm'de verdiğiniz konferansın ana temi de buydu diye. Evet. Beş yıl önce. O günden beri de bu fikrimi değiştirmedim. Anneciğim evliliği ben icat etmedim ya. Yüz milyon kadının yaptığını yapıyorum. Sen de aynı şeyi yapmadın mı? İşte zavallı babacığım Edward'ın resmi şurada asılı. Anne babam tıpkı bu portredeki gibi miydi? Tıpa <gülüyor> tıp atıp yavrum neden sordun? Gözlerindeki iyilik dolu bakışlara hep çarpılmışımdır. Erkeklerin en iyisiydi. Hatırlıyorum, ilişkimize gölge düşüren hiçbir şey olmamıştı. Jean-Pierre'le biz de öyle olacağız. Bundan en büyük mutluluğu duyanda ben olacağım. Anne, öpeyim seni. Molino, gözleriniz yaşarmadı mı? Annem kalesinin kapılarını, duşmen kabilesini açıyor. Şimdi dur anne, onu buraya geçeceğim. Acelesi neydi? 15 gün sonra ötekilerle birlikte gelirdi. Ama bahçede anne, beni bekliyor. Bahçede mi? Gerçekten güzel bir fikir. Hadi, hadi git çabuk ol. Çabuk koş, koş. Peki anne. Koş, koş. Bahçede Bahçedeymiş. Bu duş menler çekilmez insanlar. Yapışkanlığa bak. Bahçemize bile girmiş. Şş, bahçemize girip de Bu... Geldiler bile. Ah. Ay. Yavrularım, yavrularım. Gelin kollarıma bakayım. Evladım Martin bana her şeyi anlattı. Çok sevindim. Pek de heyecanlandım. Nasılsınız? Ben ya şey... sevgili anneniz, tanışmaya can attığım o sevimli kız kardeşiniz. Oturun. Ay, ay bayağı sevimli, bir delikanlı, <gülüyor> biriden biri. ben çekince annem. Çekinecek anne. ne var? Ben öyle fazla entelektüel bir kadın sayılmam. Her gün yıkanırım. Gözlük takmam. Bir partiye kayıtlı değilim. Arkadaşlarımı kıskanmam. Hatta onları takdir ederim. Nasıl tatmin oldunuz mu? Orta düzeyde bir zekan varsa o da Allah verdi. Çok doğru. Evet, Herkesi. Başkalarına fark ettirmeden yaklaşırım Onları rahatsız etmeden Şu güzel İngiliz atasözünü bilmem bilir misiniz Eğer kral seni huzuruna kabul ediyorsa Sen de bundan rahatsızlık duyuyorsan Kral iyi terbiye almamış demektir Güzel değil mi Evet efendim güzel Çok Pek güzel, güzel. Hatta, hatta olağanüstü değil evet, evet. mi Martin. Martin Bu çocukta aşağılık kompleksi var mı Olabilir e, Jean-Pierre Annemi daha iyi tanıyınca ne kadar sade, ne kadar şefkatli, ne kadar eğlenceli bir anne olduğunu göreceksin. Bundan eminim sevgilim. Ona bir bakmak yeterli zaten. Siz bir meleksiniz Jean-Pierre. Size verecek tek kızım olduğuna üzgünüm. Ah, Bay Morin öyle tanışıyor musunuz? Kendisi ailemizin en yakın dostudur. Ve bütün işlerimizi o yürütür. Onu tanıyalı ne kadar oldu hatırlamıyorum bile. Ama onu da çok seveceksiniz. Ee, beni tanıyalı ne kadar mı oldu dönüş ee, Aşağı yukarı evet, evet, tam... Evet evet teşekkür ederim. İşte Bruno en küçük çocuğum. Memnun oldum. Çocuklarımın Babası adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Çocuklarımın Babası 2. Bölüm Yazan Frederick Jackson ve Jacques Doval, çevirecek radyoya uygulayan ve yöneten Zihni Küçümen, efektör Erhan Mesut oldu. Oynayan sanatçılar, anlatan Alev Emre, Döniz Ciriyle Toyon Uysal, Jean Pierre Jim Kurt oldu, Bruno Oya Küçümen, Martin Vildan Gürelman, Molino Doğan Bavlı. Walter Erhana bir. Bayan Döniz Üç çocuklu dul bir kadındır Konferanslar verir Makaleler yazar Walter ve Bruno adlı iki oğlu Martin adında bir kızı vardır O gün Molina adlı Aile dostu da ziyarete gelmiştir Bayan Döniz Çocuklarına daima ölmüş babaları Edward'ı över onun meziyetlerini anlatır. Babalarından sadece duvara asılı bir portre kalmıştır. Bayan Döniz aynı gün oğlu Walter'ın ve kızı Martin'in evlenmek üzere olduğunu öğrenir. Biri düşmen ailesinin kızıyla öteki de oğluyla evlenecektir. Bu iki olay bir sürprizdir. Hatta Martin damat adayı Jean-Pierre alıp eve getirmiştir. Annesiyle tanıştırmıştır. Bayan Döniz Damat adayını sevimli bulur ve onu aile dostu Molino ve oğlu Bruno ile tanıştırır. İşte Bruno, en küçük çocuğu. Memnun oldum. Ben de. E lise sınavını verdiniz mi? Şey hayır itiraf etmeliyim ki... <gülüyor> Bravo bunlar... <gülüyor> o da bizden iyi çocuk. <gülüyor> Annem de amcalarım da... ...aynı kanada değiller. Durumuma üzülüyorlar. Biraz şekilci bir aileyiz de. Sen de öyle sayılırsın Jean-Pierre. Anne önceden haber vereyim... ...bu da annesi gibi geleneklere çok bağlı. Yeah. Onu fazla sıkıştırma... Tepeden tırnağa prensiplerle doludur. Azar azar vazgeçiririz bu huylarından. Sen işi bana bırak. Çok sağlıklı çocuklarınız olur. Umarım. Benim ilkem her konuda özgürlüktür ama öyle başıboşluk değil. Sağlıklı bir özgürlük. Çocuklarımı da öyle yetiştirdim. Tıpkı çayıra salınmış tavuklar gibi. Yeter ki yiyecekleri otlar taze olsun. Buna dikkat ettim. Onları yeterince terbiye ettim. Ama öyle sıkı kalıplar içinde değil. Anneler gününde verdiğin konferanstan değil mi bu? Hı hı, aynen. Ancak artık hakkımda her şeyi öğrendin Jean-Pierre. Sizi korkutmadım değil mi? Martin'in neden sizi bu kadar çok sevdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Annem belki sizi fazla aşırı bulabilir ama ben olağanüstü buluyorum. <gülüyor> Hele biraz bekle daha neler göreceksin. Bugünlük bu kadar yeter. Herhalde öğle yemeğini kalıyorsunuz bizimle değil mi yavrum? Memnuniyetle efendim. Ne var ki annem? Anneme haber vermeden yani şey demek istiyorum. Yani ni nişan ilan edilmeden nasıl yemeğe oturulur diye. <gülüyor> evet. Ah, hep şu uyduruk adetler yavrucuğum. Biz de yemeği çatalla yeriz. Aa bu sizi sıkacaksa orasını bilemeyiz. Hepiniz çok naziksiniz ama eve dönsem daha iyi olacak galiba. Seni geçireyim. Bürün da gelir. Geliyor musun Bürün'a? Emirleriniz başımın üstünde derim adam düşman. Hoşçakalınız efendim. Oldu oldu. Eleni telefonda yakaladım. Davet için teşekkür ediyorlar. Annesi de gelecekmiş. Walter. Ne var? Ah siz burada mıydınız Jean Pierre? Merhaba. <gülüyor> Elen'le evleneceğimizi biliyor muydun? Sezmiştim. Ben de kız kardeşinle evleniyorum. Hadi canım. Ama bu çok güzel bir şey. Sen benim kız kardeşimle ben de senin. Yani kardeşinizi alıyorum, kardeşimi veriyorum. <gülüyor> Hadi o zaman öğle evine oturalım. <gülüyor> Üzgünüm ama imkansız. Eve dönmem gerekiyor. Onu geçireceğiz biz. Sen de gene. Gayet tabii. Hadi yola. Molino, bizim yokluğumuzdan yararlanıp... ...kremalı pilici tek başına gövdeye indirmeye kalkışma karışma. Jean-Pierre. Acaba bir kız kardeşin daha var mı? Yo niye sordu? E, yo yo laf olsun diye sordum. Kafamdan küçük bir düşünce geçti de. <gülüyor> Hadi çıkıyor muyuz? Hadi anne hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. Çocuklar, güle, güle. güle, güle. güle, güle. Ah, ne o Deniz? Düşünceye daldın. Günün birinde nasıl olsa olacaktı. Şimdi ne yapacaksın? Yani o meseleyi nasıl çözümleyeceksin? şey söyleyeceğim Molino. Bundan başka çözüm göremiyorum. Gerçek, gerçek. Biraz ağır değil mi bu gerçek? Öyleyse öyledir. Ama artık bu yalanı sürdüremez. Hiç tereddütsüz ha? Neden duralayacakmışım? Çok iyi bildiğim bir alanda savaşacağım. Üç çocuğumun gönlü söz konusu. Belki biraz zor olacak ama görürsün. Kolayca kabul edecekler. Onlarla bu akşam mı konuşacaksınız? Hayır, derhal. Onlar döner dönmez. Yemekten önce mi? Evet. Ama içiniz rahat etsin. Kimsenin iştahı kesilmeyecek. Ya da... Ya da ben feci şekilde aldanıyorum Hiç bilemem. Bana güvenin yanınızdayım. Beni sevenleri bilirim Molino. Güveniyorum. <gülüyor> Ay, gel, gel, gel. Anne Ay, Walter Martinle iddiaya girdi. Ee? Kendisi daha önce çocuk sahibi olacakmış. Ha, öyle mi <gülüyor> aptalca bir iddia bu. Martin kazanmak için elinden gelen her şeyi yapar. Çocuklar size söyleyeceklerim var. Y yemekten önce mi? Hmm, öyleyse çok ciddi bir şey olmalı Önemli Eğer kötü bir haberse önce yemek yemeyi öneririm Kötü sayılabilecek büyük bir haber bu Her şey size bağlı Yani iyimselliğinizde kalmış bir şey mi demek istiyorsun Bir tür görüş biçimi mi Evet görüş ve anlayış biçiminize bağlı Beni görüş Beni anlayış Hadi anne öyleyse cesaret ee, Size küçükken Yalan söylemek zorunda kaldım o küçücük aklınızla gerçeği kavrayamazdınız. Ama artık bu gerçeği söylemenin vakti geldi. Çünkü içinizden ikiniz evleniyorsunuz. Anne herhalde bize bebekleri leylekler getirmez demeyeceksiniz. Hayır he? Martin hayır. Ondan daha basit bir şey. Sizin babanız yok. Ha? Daha doğrusu ha? üç babanız var. Kaç ha? dedin kaç? Üç. Her birinize birer baba. Hepimizin babası ayrı ayrı mı demek istiyorsun? Evet ayrı ayrı. E peki bu duvardaki resim kimin? Babamız Edward değil mi o? Hayır, o resmi bir eskiciden satın almıştı. Nasıl? Eskiciden mi? Edward, Edward yok yani? He? Yok. O zamanlar eskicide bu resmi görünce size iyi babalık eder diye düşünmüştüm. <gülüyor> Babamız o değil ha? O resmin kime ait olduğunu bile bilmiyorum. Ya sen annes, ya sen, madem ki her birimizin birer babası var, öyleyse sen üç kez evlendin. Gayet tabii, üç kez evlenmiş ve aklımız karışmasın diye de bize bir şey söylememiş. İşte bu kadar oh, basit. Maalesef değil. Ben hayatımda hiç evlenmedim. Anne. Aman Rabbi anne. Üç çocuk ve ortada koca yok. Ne demek oluyor bunlar? Ben biliyorum. Bu demektir ki bizleri evlatlı kalmış. Bu korkunç bir şey olurdu. Hayır Bruno. Sizleri ben doğurdum. Sen mi doğurdun? Evet. Gerçekten ben doğurdum. Hı. Böylesi daha iyi. Çok şükür. Evet ama gene de anlayamadığım bir şey var. E, resmi bir babamız olmadığını... ...bunca yıl nasıl saklayabildin bizlerden kimlik kartlarımızı, medeni durumumuzu nasıl ayarlayabildi? Epeyce uğraştım. Resmi dairelerdeki memurlara gerçeği anlatabilmek için ne diller döktüm. Adamlar ciddiyetlerini korurken içlerinden gülüyorlardı ve akşama iple çekip bu komik hikayeyi mutlaka karılarına anlatıyorlardı. Bakanlıklarda tam 6 ay, evet tam tam 6 ay uğraştım. Bakanlarla, müsteşarlarla saatlerce görüştüm. Sonunda de Darvet Stuart soyadını kullanmanıza izin elde edebildim. Tabii ne olursa olsun bizler yasa karşısında babasız sayılıyoruz öyle mi? Olabilir. Yasalar ...durumunu bilmiyorum. Sizler benim çocuklarımsınız... ...başka bir şey değil. Soyadınız da benim soyadım. Sevdiğim, yetiştirmekten büyük zevk duydum... ...sevgili çocuklarım. Haklı olup olmadığımız siz bana söyleyeceksiniz. E, bunlar zor konular. Olan biteni anlamak için yüksek okul bitirmek gerek. O da bende yok. Öf, ne dersin Martin? Şoku atlatabildim mi? Paraşütle yere inmiş gibiyim. Ağaca takılmışsın. Ben de yumruk yemiş bir boksör gibiyim. Neyse... Atlattım galiba. Yavrularım, yavrularım nasıl diyeyim? Şu anda allak bullahım. Sizler için feci bir şok oldu bu. Babalar çığ gibi üstünüze yuvarlandı. Daha çok gençsiniz bunları anlamak için. Bu senin en müthiş konferansın oldu galiba. Tinleyiciler de alt üst oldu. Yavrularım, size zor anlar yaşattım. Özür dilerim. Ama bunu hiç duraksamaksızın yaptım. Çünkü sizler başkalarının çocuklarına benzemezsiniz. Bana öyle geliyor ki... Hiçbir şey sizleri benden uzaklaştıramaz. Anneciğim. Ben de öpeceğim seni. Ben de. Yavrularım, yavrularım ben ne kadar korkmuştum. Korkularım yersiz mi? Neden korkacakmışsın? Asıl ben senin çocuğun olmamaktan korkmuştum. Düşünsene bize evlatlık aldın zannetmiştin. Ben de öyle zannetmiştim. Korkunç dakikalar yaşadık. Edmar'ın çocukları olmamak neyse de... ...senin çocukların olmamak... Dayanılır gibi değil. Çok şükür böyle bir şey yok. Sizler sadece... sadece. Layık olduğunuz kimselerin çocuklarısınız. İşte eski ve sadık dost böyle konuşur. O her şeyi biliyordu tabii. Başından beri korkunç ve yalancı dost. Bir de Edvar'la Çin'e yaptığınız gezileri anlatıp dururdun bize. Çin'e gitmeyi çok istiyordum da ondan. He, ya Afrika'daki o kaplan avlarınız... Küçük Bruno, Afrika'da babanı elinde tüfekle görmeliydin. Attığını gözünün bebeğinden vururduk. Seni yalancı seni. Beceriksiz birinin çocukları olmanız canımı sıkardı. Molino harika bir dost. Şu resimdeki adamın çevresinde doğruluk, dürüstlük, cesaret ve iyilik atmosferinin yaratılmasında... ...o bana çok yardımcı oldu. Bu da sizlerin yetişmesinde çok yararlıydı. Evet, bizler de ona benzemekten gurur duyuyorduk. Anne, biz gerçekten kime benziyoruz? ...bana da benziyorsunuz, babanıza da. Hangi babamıza? Gerçeğini elbette. Hepiniz babalarınızın en mükemmel taraflarını aldınız. Hem garip hem rahatlatıcı. Hem tuhaf hem huzur verici. Öyle değil mi Meryon? Tabii, tabii, <gülüyor> tabii dostum. E, söz gelişi Walter, Sir Michael'ın zerafet ve sakinliğini miras olarak ha, almış. Benim babamın adı Sir Michael mıydı? Evet, Sir Michael Norman. Northshire baronu. Ama ben onu Mike diye çağırırdım. Northshire baronu öyle mi... Northshire baronu. Vay canına. Sakin ol abi. Anne bunları bize anlatmak senin canını sıkmadı değil mi? Hayır. Bu açıklamaları hak kazanmıştınız. Dilerseniz devam edeyim. 19 yaşlarındaydım. Paris'teydim. Ve mevsimlerden ilk bahardı. İşte. işte bağışlatıcı. Üç neden. Kestane ağaçları renk renk açmıştı. Çiçekler beni daima alt üst eder. Hele at kestanesi çiçekleri. Siyasal bilimler okulundan çıkınca ormana gider gezinirdim. Bir saatlik gezinti sinirlerimi yatıştırmaya yeterdi. Akşamın ağaçlara çöküşünü seyretmeye bayılırdım. Bir akşam ansızın yolda yalnız olmadığımı hissettim. Genç bir adam beni izliyordu. Barol mu? Evet, Michael. Sevimli, genç, son derece terbiyeli. Üstelik çok şık giyinmiş. İlginç bir Fransızca konuşuyordu. Seni güldüren tipler hala dikkatini çeker. Evet yavrum doğru. Tanrı bilir beni ne kadar güldürsün. E, esprili bir adam mıydı? Yok yok yo. pek değil. Ama kelimeleri öyle birbirine karıştırıyordu ki. Gülmemek elde değildi. Paris'te ne işi varmış? Hiç. Evet. Ailesi ona dış şişlerini hazırlıyormuş. Paris'te Fransızca öğrenmeye gelmiş. Çok sıkıldığı için de biraz resim yapıyordu. Amatörce tabii. Tablolarını sattığını pek sanma. Yetenekli miydi? Açıkçası pek değildi. Belki de bana öyle geliyordu bilemem. Zaten sadece ağaçlı yol resimleri yapıyordu. Ee, güçlü kişilik bu mu? Bu nazik, sevimli, yumuşak bir adam demektir Walter. Bir kadını mutlu etmek kaç erkeğe nasip olur? Bu ayrı bir yetenek ister. Öyle değil mi Molina? Böyle bir meseleye karışmak istemem ama sanırım haklısınız. Kadınlar zor ve kaprislidir. Demek istediğim o değildi. Neyse, kısaca söyleyeyim. Michael bir kadını mutlu etmesini biliyor. Öyleyse neden evlenmedin onunla? O mu istedi böyle olmasın? Hayır yavrum ben istemedim. Evlilik beni korkutuyordu. Oysa bana hiç de öyle görünmüyor. Bilmiyorum o zamanlar bana öyle geliyordu. Birisine kazağar aşık olan bir kızdan bu aşka ömrünün sonuna kadar sadık kalması isteniyordu. Kendime güvenemedim. Hem sonra bir süredir Sir Michael'ın bazı düşünceleri bana ters gelmeye başlamıştı. E, portreni mi yapmak istedi? Nordshire'da kadınlar nasıl yaşıyorsa bana da o adetleri öğretmeye kalkıştı. Onların tavırlarına takınmamı istiyordu. Bu bana çok can sıkıcı geldi. Başka türlü bir yaşama tarzını seçtim. Tek başıma. Baronun sonu gelmiş miydi? Evet. Bir çocuk dünyaya getireceğimi biliyordum. Ve bu çocuğun Nordshire'ın o kasvetli havasında büyümesini istemiyordum. Bu çocuğun benim isteklerime göre özgür yetişmesi dileğimdi. İngilizlerin o tozlu kurumlarında kalıplaşmasını canım çekmemişti. Adresimi bırakmayı unutarak ve yanıma bizim hizmetçi Can'ı alarak doğru Amerika'ya gittim. Olan biteni bizim Can'da mı biliyordun? Can başından beri işin içindeydi. İşte dostumuz Molino'ya Amerika'da rastladım. Beni New York'un Fransız kolonisine soktu. Herkesle tanıştırdı. İlk konferansımı da orada vermemi sağladı. Bu konferans epey ilgi çekti. Aşk karşısında kadın haklarının vazgeçilmezliği. Düşünün böyle zorlu bir konu henüz 21 yaşında bir kız tarafından dile getiriliyordu. Bu konuda çok taze deneyimlere dayanıyordum. <gülüyor> Bu arada Walter dünyaya geldi. Darwish soyadıma biraz da İngiliz havası vermek için Stuart adını ekledim ve Darve Stuart olarak Paris'e döndüm. Michael beni her yerde uzun uzun aradıktan sonra İngiltere'ye dönmüştü. İşte hepsi bu kadar. Buraya kadar olan biteni çok iyi anlıyor. Gençtim ve bir o kadar da inatçıydım. Ama nasıl oluyor da böyle kırık bir aşk deneyinden sonra... Kırık mı? Bu hikayede ne gibi kırık bir taraf görüyorsun? Peki. Demek yeni deneylere giriştin. Ben hep iyimser olmuşumdur. Bu derece mi? Elbette. Walter üç yaşına gelmişti. Makalelerim ve konferanslarımla adımı duyurmuştum. Hayat güzel ama biraz tek düzeyli. ...gezilere çıkıyordum durmadan. Ne ki ne kadar gezersem geziyim ...henüz 23 yaşındaydım. Bilmem durumu iyice anlatabildim mi? Hem de nasıl? İş hayatı her şeyin yerini tutar diyen sözlere inanıyordum. Bu nedenle tüm dünyayı dolaştım. Ta ki Viyana'da ünlü piyanist... Paderewski ile tanışıncaya kadar. Paderewski mi? Hı -hı. Sahi mi anneciğim? Anne yoksa... Yok yok yok. Sakin ol. İlgisi yok. Ya. Çok iyi dost olduk. Bana müziği sevdirdi. Olağanüstü bir adamdı. Ta Vahşova'ya kadar onu dinlemeye gittim. İşte orada bana yeni keşfettiği genç bir müzisyeni tanıştırdı. Jan Letzaresko. Jan Letzaresko mu? Hı -hı. Şu ünlü piyanist mi? Anne? Anne yoksa o mu? Evet. <gülüyor> ta kendisi. Bu kez yanılmadın. Jan Letzaresko. Yan Letzaresco Yan Letzaresco Yavaş yavaş piano, piyano, piyano. Martılla olan ilk denememin beni son derece İhtiyatlı yaptığını söylemek yararsız Hangi koşullarda olursa olsun Aklımı başıma devşirmeli Dikkatli olmalıydım Ama ama bu şeytan adam Mozart'ı Hiç kimsenin çalamayacağı bir şekilde yorumluyordu Mozart'ın müziği daima Aklımı başımdan almıştır Çiçek açmış at gibi mi? Korkarım evet Hem yan Letzaresco'ya karşı koymak imkansızdı Manyak, tayfun, fırtına karışımı bir adamdı. Karşı koyamadım ve bir saman parçası gibi savruldum. Seni bir saman parçası gibi düşünemiyorum. <Gülüyor> ah zavallı anneciğim. Epey mutsuz günler geçirmişsin. Evet çok acı çektim. Yanlı Letzeresko bir porselen satıcısı değil. Sanatçıydı. Her sanatçı gibi de daldan dala konuyordum. Ama acı içinde gene de mutlu sayılırdım. Güçlü bir sanatçıydı. Mutlu etmesini de biliyordu Ne olursa olsun böyle bir adamdan ayrılmakla iyi etmişsin Öyle de yapmam gerekiyordu Ondan bir çocuğum olacağını biliyordum Beni sevdiğini de ama ayrılık vakti gelip çatmıştı Doğacak çocuğumu koruması altına almak istiyordu Ama ben razı olmadım Olağanüstü bir kadınsın anne Önce çocuklar diyorsun Sende üstün bir yürek var Bir akşam piyanistimden ayrıldım Ve derhal Fransa'ya döndüm Birkaç hafta sonra da Martin dünyaya geldi işte o zaman Edward'ın tablosunu almak zorunluluğu ortaya çıktı. Seni hiç aramadı mı piyano? Hayır. Bir daha dönmeyeceğimi anladığı vakit birkaç dakika ağlamış. Sonra da tekrar piyanosuna atılmıştır. Acısını müzikle yatıştırmayı bilirdi. Ee, sırada bir ben kaldım. Ya benim baba? <gülüyor> evet sen kaldın Bruno. Onu da anlatacağım. Siz hatırlıyor musunuz Molino? Nasıl hatırlamam? Ha, durun bakalım bu işle Molino'nun ne ilgisi ha, var? Hiçbir ilgisi yok korkma şekerim. Ha. Sadece sırdaş ve olayın tek tanığıydı. Ha, neyse çok şükür. Barclay'la olan ilişkim sakin. Letzaresco ile hırçın olduysa Dominik'le olan ilişkim de fırtınalı geçti. Dominik mi dedin? Soyadı neydi? Revel. Dominik Revol. Dominik Revol. Dominic Revol. Tanımıyorum. İyi anladıysam ne baron ne de ünlü bir piyanist. Onlarla bir ilişkisi yok yavrum. E, ne iş yapıyordu? İnanın e, ne iş yaptığını ben de bilmiyordum. Ona soracak vakit de bulamadım. Nasıl olur? İlişkimiz çok kısa sürdü. E, diyebilirim ertesi gün ortadan yok oldu. Yok A mu oldu? A Nasıl? Yani şöyle basbaya anlaşılan buyu böyleymiş. Ya, olacak şey değil bu. Hiçbir açıklama yapmadan, hiç özür dilemeden. Öyle. Benim ötekilere yaptığım gibi. Ee, etme bulma dünyası. Anlamak istemiyorum. Ama olay çok basit. Floransa'daydık. Annen Medici dönemine ait İtalyan heykelciliği üzerine bir seri başarılı konferanslar vermişti. Aynı otelde kalıyorduk. Döniz otele yürüyerek dönmek istedi. Dostlarla birkaç kadehte şampanya içmiştik. Şampanya daima aklımı başımdan alır. Yukarı çıkınca ayrıldık. Ben odama girdim. Hepsi bu. Hepsi bu mu? Yani bildiğim kadarıyla bu. Ne yazık ki benim için de öyle ma girer girmez elektriği yaktım ve hayretler içinde kaldım. Koltukta bir adam oturuyordu. Aa, ne işi varmış orada? Beni bekliyormuş. Odan da mı? Ne aklı? İşte ortaya çıkaramadığım birçok noktadan biri de bu. Daha ne olduğunu anlayamadan dizlerime kapandı. Ve bir yığın tutkulu sözler söyledi. Çok güzel konuşuyordu, çok güzel. Haftalardır konferanslarımı izliyormuş. Bana tutulmuş. Artık dayanacak gücü kalmamış. Eğer onu kovarsam kendini pencereden aşağı atarmış. Fa falan filan. Peki sen ne yaptın? Sinirlendim, öfkelendim tabii. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ama herhalde kendini pencereden atmadı değil mi? Ha Hayır yavrum. Şey sanma. Hı, atmamış anlaşılan. E peki nasıl bir adamdı? Nasıl mıydı? Senin gibiydi Bruno. Yavrularım beni bağışlıyorsunuz değil mi? Seni bağışlamak mı? Benim annem eşsizdir. Dünyada bir örneği daha bulunmaz. Sen eşsiz bir kadınsın anne. <gülüyor> Eğer dul bayan düşmen aynı fikirde değilse... ...cehenneme kadar yolu var. Aa, düşmenleri unutmuştum. Peki bütün bu olup bitenleri... ...onlara nasıl açıklayacağız? Bayan düşmen çok tutucu bir aileden geliyor. Bunları dünyada bağışlamaz. İşiniz zor kızım işiniz çok zor. Bu şartlarda bilmem evlenebilir <gülüyor> misiniz? Çocuklarımın babası adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası Yarın Çocuklarımın Babası 3. Bölüm Yazan: Frederick Jackson ve Jacques Doval. Çevirerek radyoya uygulayan ve yöneten: Zehni Küçümen. Efektör: Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Anlatan: Alev Emre, Martin: Vildan Gürelman, Denis: Gerile Toyon Uysal, Walter: Erhan Abir, Bruno: Oya Küçümen, Marino: Doğan Babli, Jan Gülerökten. Sir Michael Norman, Nuit Özdoğru Bayan Döniz üç çocuklu dul bir kadındır. Konferanslar verir, makaleler yazar. Walter, Martin ve Bruno adlı üç çocuğuna... Edward adlı babalarının öldüğünü söylemiştir. Oysa Walter, Sir Michael isimli bir İngiliz diplomatının... Bruneau ise Dominik adlı bir Fransızın oğludur. Kızı Martin ise Jan Lezarescu adında ünlü bir Polonyalı piyanistin çocuğudur. Dönis bunları çocuklarına anlatmak gereğini için duymuştur? Çünkü Walter da Martin de annelerine evleneceklerini söylemiştir. Biri Bayan Düşmen'in kızıyla öteki de oğluyla evlenecektir. Dul Bayan Düşmen ise bu konularda son derece tutucu bir kadındır. Ay düşmeyenleri unutmuştum Bütün bu olup bitenleri onlara nasıl açıklayacağız Bizim üçlü gerçeğimizi Açıklamak gerekir, gerekir mi Çocuklar olumlu karşılar ama annelerini bilemem Siz daha ikincisini anlatmadan kapı dışarı edilirsiniz Kuşkusuz Öyleyse bir şey söylemeyelim ...Edvar'ın çocukları olmayı sürdürelim. İşte babamızın portresi de şurada asılı. Hem çok alışmıştık ona. Aa, yetimler gibi konuşuyorsunuz. Yetim mi? Söyleyecek başka bir şey bulamadın mı? Canım dünyada tek başınıza kalmış gibi konuşuyorsunuz demek istedim. Sizi bu çıkmazdan kurtaracak tek kişi var o da anneniz. Eminim bir şeyler bulmuştur bile. Bana hala güvendiğiniz için önce size teşekkür ederim çocuklar. Evet bir fikrim var. Edvar Hayır. Mı? Artık Edward'la bir işimiz kalmadı. Düşmanlar o işi kurcalarlarsa altı oğlu çıkabilir. Resmi kayıtlar olmadan evlilik de olmaz. Zaten böyle bir yalan sizlere de yakışmaz. Öyleyse bize gerçeği söylemekten başka bir şey kalmıyor. Bu gerçek çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. E ne yapacak kardeşlerim öyleyse? Ortada tek bir gerçek var. Biliyorum, tek gerçek, çıplak gerçek. Ama alıştır alıştır'a söylenemez mi? Nasıl yani? Şöyle. Büyük kararlar almanın vakti artık geldi. Piyanoyu şöyle, şöyle şu yana. Hayır, hayır. Bur buraya koyun. Evet, sola, biraz daha sola. Tamam, tamam. Orası iyi oldu. Evet, orası galiba. Can, hamallar işi bitirdi. Bir şişe şarap açın. Bolda bahşiş verin. Buradan buyurun, böyle. Tamam, tamam, tamam. Molino, molino. Alt tarafı üç çivi çakacaktınız. Nerede kaldınız? Geliyorum. Rahat bırakmıyorsunuz ki. Her on dakikada bir sesleniyorsunuz. Heh. Pipo'ları yerine koydum, Heh. tabloları da astım. Ee, sizin portrenizi nereye yer astın? odasına, yatağın tam karşısına. Bir adam şu paketi getirin. Ay, evet, ver, ver. Ee, notalar, notalar, Mozart verdi, Chopin dişt, Granados, Bach, Ravel, Pore, Döbüsçi. Ha, işte, işte, yan, Leszarresko, Fügler suite, onun en iyi bestesi. Öyle mi? Ne? Öyle olsun, ne yapayım? Bana kalırsa bu ayıp bir şey. Nedir ayıp olan? Düşündüğün şey. Ayıp Senin gibi bir kadın... Senin durumunda... Dilencilik etmek gibi bir şey. Dilencilik mi? Evet, dilencilik. Dilencilik edeceksin. Akşam yemeğini mi söylüyorsun? Düşmanlar için. Hayır. Akşama ne zıkkımı bulurlarsa onu yerler. Memnun kalmazlarsa memnun da... Memnun kalacaklar. Ben memnun değilim. Çocuklara da anlatacağım. Nasıl böyle bir şey yapmana izin verebilirler? Ah şu kadınlar... Akşam yemeğinden söz eden kim? Yapacağın işi söylüyorum. <gülüyor> Sanırım bizim can projenizden hiç memnun kalmadı. Baksanıza dilencilik falan diyor. Kimseyle anlaşamazsam kendi kendimle anlaşmaya çalışırım. Son derece güç ve aşağılayıcı bir duruma düşmeniz tehlikesi var da ondan. Hmm. E, kibritiniz var Şurada mı? Şurada sehpanın üstünde. Akşam yemeğine kalıyor musun? E, seve seve. E, çok şey olacak. E, güç yani. Ama bu ilginç olayı kaçırmak istemem. Ye. Eşyaları nasıl buluyorsunuz? Pek birbirine uymuyor. Her zevkten olsun istedim. Babil kulesi gibi olmuş. Çocuklar saat altıda dönmüş olacaklar. Ben önce onlar gelsin istiyorum. Yoksa her şey zorlaşacak. Evi tanıyamayacaklar. Başka bir eve geldik zannedecekler. Bu değişiklikleri tek başıma yapmayı tercih ettim. Şimdiden sinirliyim Molino. Saat kaç demiştiniz? Altıya otuz sekiz geçiyor. Waterloo savaşından önceki Napolyon gibisiniz. Sertçiden önce... İşte geldiler. Tanrı aşkına, her şeyi bana bırakın. Hiçbir şeye karışmayın. İçiniz rahat etsin. Bir şeye karışacak değilim. Merhaba Molina. Merhaba, merhaba çocuklar. İyi merhaba. Hafta sonu tatilini iyi geçirdiniz mi orada? Çok iyiydi. Dostlarım sevimli insanlar. Evet. Ağızlısın çıkıp gelişimize biraz şaşırdılar ama konukseverlik gösterdiler bize. <gülüyor> Aman anne bunlar da ne? Ha, ne var? Yeni mobilyaları görmüyor musunuz? Aa, burası bit pazarına dönmüş. Nereden icap bu? Ee, bizim eşyalarımız nereye gitti? <gülüyor> Edward'ın Edward portresi nereye Hepsini gitti? Hepsini tavan arasına kaldırttım yavrum. Tavan arasına mı? Babam olacak adamı da mı? Bizim eşyalarımız daha cana yakındı. Aa, şunlara bak. Ya şu piyano. Hem neden piyano? Bu evde kimse piyano çalmaz ki. Birisi çalmak isteyebilir. Sen tek başına yaşamıyorsun ki bu evde. Neyse her şeyi açıklayacağım size. Dönüşünüzü sabırsızlıkla bekliyorduk. Molino saat kaç oldu? 6.53. Ee, Vaktimiz var. İlki yarım saat sonra gelecek. Neyin ilki? Oturun çocuklar size söyleyeceklerim var. Eyvah gelen mi? Daha geçen günleri unutamadık. İnşallah ondan daha ciddi bir şey değil. Hayır değil Bolton. Bakalım göreceğiz daha ciddi olmasın da. Daha ciddi ya da değil bunun önemi yok. Anne bizi korkutma. Korkacak bir şey yok Molinoya bakmayın siz o hep kötümserdir. Kaç kez söyledim size böyle şeylerle tansiyonunuzu yükseltirseniz sonunda sinir hastası olursunuz. <gülüyor> Benim tansiyonum 13 bundan da memnunum. Bütün bu değişiklikler neden yapıldı? Hı? Çünkü ziyaretçilerim var. Kimmiş bunlar? Babalarınız. Nasıl? Ne? ...gelecekler mi? Evet birazdan. Hepsi gelecek mi? Hepsi? Ne demek oluyor bu? Duyan da yüzlerce kişi gelecek sanır. Ama anne... çekmece de üç eski adres saklıyordum. Bütün mesele o adresleri oradan almaktı. Gerisi çocuk oyuncağı oldu. Üç telgraf çektim ve üç cevap aldım. Molino verin o cevapları bana. Tabii. Buyurun. Okuyorum. Önümüzdeki perşembe akşamı geliyorum. Daima sizin Michael'ınız. İşte ikincisi... Moi koletsu. Moi koletsu da ne demek? Polonya dilinde sevgilim demek. Sevgilim perşembeye oradayım diyor. Bu da üçüncüsü Dominik'ten. Elbette gelirim. Perşembeye Dominik. Sen ne telgrafi çekmiştin onlara? Şu adresime perşembe akşamı gelir misiniz? Bunca yıl sonra bu durumu olağanüstü buluyorum. Sevgili Mike, sevgili Jan, sevgili Dominik. Alın şu telgrafları Molino. Böyle evet. bir karar vermeden önce bize de danışman gerekmez mi? Bize danışmak mı? E, tabii ama çok acele bir karardı ve siz evde yoktunuz. E, sen istemedin burada olmalarını. Arkadaşlarına gönderdin ya O olanı. başka mesele. Ya... Demek bizi hiç tanımadığımız tamam. kimselerin evine bunun için gönderdi. Onlarla 16 yıllık dostuz. Londra'da tanışmıştık. Sizi onlara göndermeseydim bana engel olurdunuz. Bunu yapmam gerekiyordu. Bu evlilik kaçınılmaz bir şey. Hangi evlilik? Benim evliliğim. Anne. A e ev ev evlenecek ev misiniz? Ev ev evleneceğim çünkü ben evlenmezsem... ...sen de Martin de evlenemezsiniz. İşte bu yüzden. Desenize bu evde evli olmayan bir ben kalacağım. Dur şimdi lafı karıştırma. <gülüyor> Sizden sinirlerinize hakim olmanızı ve sağduyunuzu kullanmanızı istiyorum... Dul bayan duşmeni tanıyorsunuz. Tutucu, kas kafalı bir kadın. Ben yasal yoldan evlenmezsem o da sizlere oğlunu kızını vermez. Neyiniz eksik? Hı? Babanız. İşte ben de size bir baba sağlayacağım. Üç tane var ya. Yasal ve resmi bir babadan söz ediyorum. Çok şükür bir yabancıya başvuracak değilim. Elimin altında üç aday var. Michael, Ian ve Dominic. Seçmesi de zor tabii ama seçiciğim. Akıllıca bir iş değil mi? Hı? Ne düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum anne. Komadayım. Hem fikrimizi sormak için biraz geç değil mi? Hadi biz yoktuk Molino amca. Ama siz pek hala engel olabilirdiniz. Bruno yavrucuğum. Bundan 15 yıl önce İsviçre'de bir baraj patladı ve köyler sular altında kaldı. Ne ilgisi var şimdi bizimle? Olmaz olur mu? O suları da tutamamıştım. Eskiden evlilikten korkardım. Ama o çağlar şimdi çok gerilerde kaldı. Michael, Yan veya Dominik'le evlenebilirim. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Ne kadar rahat konuşuyorsun anne. Evlilikten bir pikniğe gider gibi söz ediyorsun. Çünkü üçünü de çok iyi tanıyorum yavrularım. Nereye gittiklerini bilmeyen kadınların durumunda değilim. Ben biliyorum. Çünkü oraya daha çok önceleri gittim. İyi ama o günlerden bugüne yıllar akıp geçti. Hem sonra kim dedi ki sana bu adamlar bekardır? Ben öyle düşünmüyorum yavrum. Neden? İngiltere dış işlerinde Michael'ın kariyerini izledim. Bekar olduğunu biliyorum. Zavallı adam. Ona kadınlara karşı ihtiyatlı olması için ne gerekiyorsa verdim. Ya öteki ikisi? Zafer peşinde koşanlar veya genç konferansçıların odalarına gizlice süzülenler evliliği çok geç düşünürler. Ancak başları sıkışınca. Ne demek sen böyle bir kadın mısın? Mutluluğunuz buna bağlı. Benim mutluluğum da sizinkine. Topluma borcumu ödememin zamanı geldi. Hem bu tatsız bir şey olacağı da benzemiyor. Ne de olsa üçüyle de mutlu oldum bir vakitler. Aradan zaman geçince onların küçük kusurlarına alıştım. Onlarsa benim kusurlarımı görmeye vakit bulamadılar. Olayları öyle bir tartıyorsun ki... ...akan sular duruyor. <gülüyor> Siz annenizi tanımazsınız. Eğer Havva anamız olsaydı... ...elmayı yılan yerdi. Susun artık susun tamam tamam kararım kesindir. Olaylar gelişmeye başladı. Molino onları durduramazsınız. Dinle anne. Düşündükçe tasarını şaşırtıcı buluyorum. Bunca yıldan sonra babalarımız seni unutmuş olabilir. Ben unutulmaz bir kadınım. Değil mi Molino? Maalesef öyle hem beni unutmuş olsalardı telgrafıma derhal cevap verirler miydi böyle acele davranmaları onlar da hala bir kıvılcımın tutuştuğunu gösterir bu kıvılcımı biraz üflemek yeter evet yeter kim çay istiyor İsteyen yok mu İyi. jan haberi duydu mu annem evlenmek istiyor duydum ne zaman bir aptallık yapsa önce benim haberim olur ah. Ee sen ne diyorsun bu işe hıh <gülüyor> Bir kedi soğuk su dolu bir kovaya düşünce ne yaparsa annen de evlenince öyle olacak. Yok annem çok değişmiş. Ne kadar değişirse değişsin mayası değişmez. Hem evlenecekse bari o kızıl deriliyle evlenmesin. Hangi kızıl Han piyaniste canım polonyalıyla. Sabahın beşine kadar vahşi çığlıklar atarak piyano çalan bir adam. Canım sadece ilham geldiği vakit yapar öyle şeyler. İlham filan bilmem ben. Gene aynı şeyleri yaparsa çıkar giderim ben. Ah, babam vahşi çığlıklar mı atıyor? Yok canım yok canım abartıyor. Sadece bir takım sesler çıkarır. Yani böyle bir tür iç çekmeler, inlemeler filan. Yani ya acıyı ya sevinci ifade eder. Beste yapmasına yardımcı oluyormuş. Piyanist geldi. Hayır çekim bu bir otoklak sonu. Kocaman bir otomobil geldi. Varan bir... Git çabuk, kapıyı aç. Hı, heyecanlanmayın, gidiyorum. Çocuklarım, çocuklarım sakin olmalıyız. Çok sakin. Molino, bana bir tut tut tut tut tutluk geldi. Beni nasıl buluyorsun? Çok güzel anne. Ay hay Allah, erken geldiler. Saçıma bitarak bile vuramadım. Arabanın gelişi dizlerimin bağını çözü. Bu mutlaka yandır ya da Dominik'tir ya da Michael. Aa, ah, ay, bağırma öyle. Biz de heyecanlandırıyorsun. Ne oluyor ah anne? Ah ya üçü birlikte geldiyse ne korkunç şey. E, birbirlerini tanıyorlar mı? Aa, sahi tanımıyorlar. Çocuklar Molino beni yalnız bırakın. Yukarı çıkın bir odaya girin. E, oda, Gidin. Odanın kapısını açık bırakabilir evet, misiniz? Evet onlara ne diyeceğimi düşünüyorum. Hazır mısın? Hadi mı? çabuk herkes yukarı. Hayır hazır değilim. Bir dakika hazır olunca seslenirim. E, Sağ Hadi. Ha, buyurun bakalım. Hangisi olduğunu sormayı unuttum. Siz de çıkın artık odalarınıza. Merdivende dikilip durmayın öyle. Can. Konuğumuzu içeri alabilirsin. Sevgili Michael. Hoş geldin. Döniz. Sevgili Michael. Sevgili Döniz. Bu kadar çabuk gelişine teşekkür ederim. Sizinle tekrar karşılaşmaktan ne kadar memnunum bilemezsiniz Hiç değişmemişsiniz Hemen hemen Bu hemen hemen size çok yakışıyor Saçlarınız da ağırmış Hala resim yapıyor musunuz? Kendime başka bir yol çizmeyi Daha akıllıca buldum Biliyorum Mesleğinizde nasıl ilerlediğinizi basından izledim Bravo Muhafazakar partinin en büyük umutlarındansınız değil mi? Öyle diyorlar Yakında büyükelçi olacakmışsınız İyi bir diplomat için her türlü nitelik var sizde. <Gülüyor> beni nasıl buldunuz? Bugünkü beni. Gözlerimden okumuyor musunuz? Eskiden çok güzel okurdunuz. Çok güzeldiniz Deniz. Başka? Bağışlayın hala güzelsiniz. Daima güzel demek istedim. ...eskisi gibi asıl kullanılacak kelimeyi bulamıyorum yine. Yo, diliniz çok fark etmiş, ilerlemişsiniz. Zaten bu konuda fazla düş kurmuyorum. Eskiden de güzel değildim. Ben hiç güzel olmadım. Ama klasik güzellere daima tercih edilen başka bir yaratılışım var. Zevk sahipleri bilir bunu. Buyurun, otursanız. Ee, tablolarınız çok güzel. Ben de sizin sevdiğiniz ressamları seviyorum. Şarap, viski mi? E, teşekkür ederim. Viski. E, Buyurun. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ne kadar içtiğimi hala unutmamışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Tam iki parmak. Hiçbir şeyi unutmadım, Michael. E, öyleyse neden beni bırakıp gittiniz? E, dilerseniz bunu sonra konuşalım. Yoksa beni iyi yetiştirilmiş bulmamış mıydınız? Belki de ben öyleydim. Yıllar sonra bunları konuşmak ne tuhaf. Oysa bana daha dün gibi geliyor. E, Gülünç olmazsam söyleyeyim. Sizinle olan ilişkim hayatımın en unutulmaz, en sarsıcı ilişkisiydi. Beni alt üst etti. Aşağıya boya almaya inmiştim. Döndüğümde baktım gitmişsiniz. ...bunda bir gentilmeni bile şok edecek... ...korkunç bir... ...bir... ...nasıl diyeyim mi? Sevgili Michael. Ne olur söyleyin. Neden çekip gitmiştiniz? Çekip gitmedim Michael. Ya? Kaçtım. Kaçmakla gitmek arasında... ...fark vardır bilirsiniz. Uzun uzun düşünüldükten sonra gidilir. Kaçmaksa ansızın olur. Tehlikeden kurtulmak için ilk kapıya saldırırsınız. İşte ben de böyle kaçtım Mike. Peki ama neden? Neden kaçtınız? Kimden? Hangi tehlikeden söz ediyorsunuz hem? Az kaldı sizi sevecektim. Beni sevecek miydiniz? O sıralar sevmiyor muydunuz Bizi yani? Çok, çok, pek çok sevecektim. O güne kadar şefkat ve hayranlığa benzer bir duygu içindeydim. Henüz aklım karışmamıştı. Bir gün ansızın hissettim ki... Dostum bir tutkunun nasıl için için kaynayıp sonra birden patlak verdiğini bilir misiniz? Bir fırtına gibi patlar. Ve önüne geleni sürükleyip götürür. Sizi de birlikte. Yirmi yaşındaydım. Ve bu fırtınanın patlamak üzere olduğunu sezdim. Panik içindeydim. Şimdi anlıyor musunuz neden kaçtım? Evet. Ben daha başka şeyler yüzünden sanıyordum. Beni gururlandırdınız. Kendimden hep kuşkulanmışımdır. Düş kırıklığı yüzünden beni terk ettiğinizi sanıyordum. Bu da sonraki yaşantımı adeta kararttı. Sevgiliniz olmaya beni layık görmeyişiniz gençliğimi mahvetti. Sevgili Michael, ne yanlış düşünceler. Siz olağanüstü bir erkektiniz. Çocuklarımın Babası adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Çocuklarımın Babası 4. Bölüm Yazan Frederick Jackson ve Jacques Deval Çevirerek radyoya uygulayan ve yöneten Zihni Küçümen Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Anlatan Alev Emre Dönis Celire Toyon Uysal Sir Michael Norman Nüvit Özdoğru Jean Güler Ökten Jan Rezaresko Zihni Küçümen Dominik Haluk Kurtoğlu Walter Erhan Abir Bruno Oya Küçümen Molino Doğan Bavli Martin Vildan Gürelman Bayan Dönis üç çocuklu dul bir kadındır. Konferanslar verir, makaleler yazar. Walter, Bruno ve Martin adlı ikisi erkek biri kız üç çocuğuna babaları Edward'ın öldüğünü söylemiştir. Oysa Walter bir İngiliz diplomatının, Bruno ise Dominik adlı bir Fransızın oğludur. Martin'e gelince o da Jan Letzarescu adında ünlü bir Polonyalı piyanistin kızıdır. Bayan Dönis bunları yıllar sonra çocuklarına anlatmak gereğini niçin duymuştur? Çünkü Walter da Martine de annelerine evleneceklerini söylemiştir. Biri bayan düşmenin kızıyla öteki de oğluyla evlenecektir. Ne ki bayan düşmen son derece tutucu ve banaz bir kadındır. Bu durumu kabul etmeyeceği düşünülür. Bayan Döniz bir çare olarak çocuklarının babalarını yıllar sonra eve davet eder. Önce Walter'ın babası İngiliz diplomatı Sir Michael gelir. Sevgili Michael ne yanlış düşünceler. Siz olağanüstü bir erkektiniz. Olağanüstü mü? <gülüyor> i̇şte biraz geç gelen güzel bir haber. Tüm gerçeği öğrenmek ister miydiniz? ...beni kollarınızı aldığınız vakit... Ne bu? Hiç bu? Hiçbir şey bu... ...bir kapı kapandı... ...bu rüzgardan olacak... Demek sizi kollarımı alınca... ...sevgili Döniz... Evet. ...ben de ne boş kuruntulara kapılmışım... Meğer, ...sizi seviyordum... ...nasıl da kaçırdım sizi... Aa. ...tekrar bulmak için dünyanın altını üstüne getirmeliydim... ...düşünün bugün karım olacaktınız... ...ve belki de bir oğlumuz olacaktı... ...küçük bir Michael... ...ya da küçük bir Walter... <gülüyor> ...doğru... Walter benim köpek adım. Ah, bunu hatırladığınız için size bir kez daha hayran oldum. Hiçbir şey unutmadın dedim size. Hem nasıl unuturum? Günde belki on kez Walter diyorum. Günde on kez bana mı sesleniyorsunuz? Size değil, ona. Ona mı? Walter'a. Oğlunuza. Ha, hangi oğluma? Ee, daha doğru olsun diye oğlumuz diyelim. Benim hiç oğlum olmadı ki. Sizden kaçarken karnımda oğlumuz vardı. <Gülüyor> Aman Allah'ım. Bir oğul Bir bebek yani. Ama ona bir bebek denemez. Şimdi tam 24 yaşında. 24 yaşında mı? siz siz, siz bana şimdi söylüyorsunuz. Ama artık Daha fazla susamayacağımı hissettim bir oğul olan üstü bir şey bu. Demek ben Evet siz, evet siz bir babasınız. Evet, baba. Ben babayım. Evet. Ama baba. Baba, baba, baba daha iyisini de bekleyin. Daha iyisi mi? bundan daha iyi olur. Sevgilim, pek yakında büyük baba da olacaksınız. <Gülüyor> Şimdiden ha. ha. Sevgili Döniz. Sizinle vakit gerçekten çabuk geçiyor. <gülüyor> İki dakikada baba ve büyük baba oldum. Demek ki evli. Henüz değil ama evlenmek üzere. İyi bir parti. Anne dul ve aptal. Ama kızı çok güzel ve sevimli. Zengin bir aile. Dünyaca ünlü duş men sardalyelerinden yediniz mi? Bilmez misiniz? Ben sardalyeyi pek sevmem. Ben de. Zaten Eleni'nin annesini tanıyınca buna hayret etmeyeceksiniz Neyse geçelim. Bundan daha sonra söz ederiz. Acelesi yok. <gülüyor> Doğrusu ne diyeyim şaşırdım. Ben diplomatların her durumda soğukkanlılıklarını koruduklarını sanırdım. <gülüyor> onları yakından ilgilendirmeyen durumlarda. <gülüyor> şey söyler misiniz acaba oğlum ne nasıl bir çocuk? Onu çok seveceksiniz Mike. Tıp atıp size benziyor. Duygulu, soylu, zarif, ince ve kibar. <gülüyor> Zeki mi? Çok ...annesine çekmiş. Aa, Zaten a, hepsi bana benziyor. Hepsi mi? Ee, hepsi mi? Evet. Öteki Neden? iki çocuğum Martin ve Bruno. Ba, ba, bana sadece bir oğuldan söz ettiniz. Ee, çünkü sadece Walter sizin oğlunuz dostum. Ee, e, ya ötekiler? Aha, anlıyorum evlendiniz. Deniz değil. Deniz, neler söylüyorsunuz? Sizinle evlenmeyince ben de başkalarıyla evlenecek moral gücü bulamadım kendimde. Öteki çocuklarımın babalarıyla... Öteki çocuklarınızın babaları mı? Bir de beni çok sevdiğinizi söylüyordunuz. Böyle mi sevdiniz beni? Ne Sizi daha sevseydim unutmanın yollarını başkalarında arar mıydım? Dönüş. Ne var? Öteki geldi. Oh, Tanrım. Dominik mi? Hayır. Ha. Anladığıma göre benim gitmem gerekiyor. Üç çocuğunuzdan bana ait olanı nerede görebilir miyim acaba? E, durun gitmeyin yanla tanışmalısınız. E, bu benim için hoş bir şey olmasa Rica gerek. Rica ediyorum Michael'ın. ediyorum lütfen kalın. Of. Bu bir tür genel kurul toplantısı e, anlıyor musunuz? Azınlıkta olduğum toplantıları hiç sevmem. Eee ne yapacağız şimdi? Al içeri. Peki ama piyanoyu sakla. Beni öyle güç bir sınava sokuyorsunuz ki. Burnum parlıyor mu? Gözleriniz parlıyor. <gülüyor> Şöyle buyurun. Sevgili Yan hoş geldiniz. Vay koş yani. Ah. Meraket. Maalesef. Siz ha? Hala Mozart'ın bir kadar güzelsiniz. Ya da benim eserim kadar. Sevgiliyem, izninizle sizi tanıştırın. Dur, dur Dolores. Ay, oluyor, Dolores yok. diyorum. Deniz, sevgili Donis. <gülüyor> Bırakın o güzelim ellerinizi öpeyim. Mutsuz geçmişimin sevgili hayali. Ay. Madrid'de olduğumu nereden biliyordunuz? Sizin Madrid'de olduğunuzu kim bilmez. Bütün gazeteler yazıyordu. Harika! Ay. Ay. Bunca yıldan sonra beni böyle çağırmak ne güzel bir fikir. Sizinle tekrar görüşmek ne mutluluk. Siz içimde taptaze bir yara gibisiniz. Niçin beni bırakıp gittiniz? Tek başıma acı çekmek istedim. Acı çekmek mi? Ne kadar haklısınız. Çağımızda acı çekmeyi artık bilmiyorlar. Keşke benim de acı çekmeye vaktim olsaydı. Büyük müzik paralanmış yüreklerden dolayı Evet sevgili yam benim yüreğim paralandı sizde müzikle uğraştınız Müzik mi artık müziğim üstüne tek kelime etmek yok Bitti boşaldım çevremde çok kalabalık var Yığınla insan <gülüyor> yığınla başarı zafer ...yirmi yıldır tek nota bestelemedim. İki üç şah saymazsak tabii. Ee. ...hayatımı yitiriyorum. Nerede piyano? Tam karşınızda. Apasyonatımın başlangıç bölümünü çalacağım. Yo. Yalnız sizin için. Ah. Onu bir gecede besteledim. Beni bırakıp gittiğiniz gece. Aa öyle mi? Bir kan gibi akıyor notalar. Umutsuzluğun kanı. Ah, Burada biri varmış. Merhaba. E, i̇zninizle Hı. sizi tanıştırayım. Yanlet Sarasco Sir Michael Norman. Merhaba Merhaba, ee, merhaba. Ee, İngiltere çok büyük bir ülkedir bayım Orada bana taparlar Müzik e, seviyorsunuz ee, İyi müzik tabi Elbette büyük gerçek müzik Tek müzik benimki Ben de severim Müşterek bir şeyimiz var hiç olmazsa. Aa, hiç olmazsa. Hemen, hemen. Biliyor musunuz ne yapacağım? Eh, benim apasyonlu atarımın başlangıcını çalacağım Eyvah. yalnız sizin için. Oy. Onu <gülüyor> Buenos Aires'te ilk dinlediklerinde herkes boynuma sarıldı. Az kaldı boğulacaktım. Polis müdahale etmek zorunda kaldı. On iki kişi yaralandı. Uuu. Unutulmaz bir gece. Sen e e. önce konsantre olmalıyım. Hmm. Onu nasıl biliyorsunuz sevgilim hmm. Ay. Bu konuda sizinle anlaşabileceğimi sanmıyorum. Bu adamda hayret uyandıracak birçok nitelik var. Otopside çıkar o. Ne? Aa, aa, Ah! Diane'u korkutuy. Ah, ah, ah. ah boy, Hiçbir vakit gitmene izin vermemeliydim. Bondante. İnsan yalnızdır. Yap yalnız. Elveda aşk, yalnızlık, yalnız olmanın verdiği boşluktur. Hmm. Ne oluyor burada? Kralji objektör tamar. Bu ne küstarlık? Evet. Oh. <gülüyor> Sevgiliyan çok üzgünüm. Ne istiyorsun Jean? Ben mi? Hiç. Seni dövüyor zannettim de. Yok. Bendik! Dışarı! Çamur yeri Çamur yığını sana derler. Dönüş sana daha önce de haber vermiştim. Ha. Şu piyano öyle teneke gürültüsü çıkarırsa evi terk ederim demiştim. Yo. Anlayana sevre sinek sağ. Can bu. Aa, e e e e e e e hizmetçiniz Üş Can'ın müzikte bu kadar ilerlediğini bilmiyordum. Teneke gürültüsü dedi. Bu tuşu feci bir rahat karetetmeyle geldi. Artık kimse bana bu elde piyaro çal dramaz. Ben kibir sırça gibi çabuk kırılır bir adamım. Elveda, yanla saray. Hadi canım siz onu bilmez misiniz? Aldırmayın. Apasiona tanısı. Olanan Olağanüstüydü. bu Sir Michael bayıldı. Bay <gülüyor> Nerede o? Ay De değil mi dostum? Ya, evet, evet evet doğru. Evet. Bayılmak. Tam kelimesi. Bu ha. gibiler sadece pop müzik anlar. Yoksa siz de pop müziği seviyorsunuz, Serbaycan. Ne münasebet? Öyleyse verin elinizi. Müzimanlar o kadar az ki bazen yalnızlıktan başımı dayayıp hüngür hüngür ağlayacak bir göğüs arıyorum. Böyle bir göğüs var sevgili yan benimki. Ne, ne diyorsunuz? E, sözün gelişi canım anlasanız. Anlayacak bir şey yok her şey ortada. Bununla demek istiyorum ki sevgili yan göğsüm pardon şey evim bu evim daima size açıktır. Hı. Neden birkaç gün bizde kalmayasınız? İşte ah, işte o kadar yıl beklediğim bir söz. Hı. Fırtınanın ortasında nihayet sakin bir liman buluyorum. Ah, Teşekkürler. Merci, merci. İyi bir aşçınız var mı? Var. piyanoda da akortlu. Güzel. Siz de burada mı yaşıyorsun Sir Michael? E, hayır, biraz önce geldim. Ben de sizin gibi sadece bir davetliyim. Geçmişte tanıdığım kimseleri çağırdım sevgiliye. Ah, çok güzel bir fikir. Bambaşka bir kadınsın Dönis. Hayatımda üç erkek büyük bir yer tuttu. Onları birdenbire yanı başımda görmek istedim. Hatırlar mısın yan Seninle tanıştığımda yanında üç yaşlarında bir çocuk vardı. Nasıl hatırlamam? <gülüyor> ben piyanonun tuşlarına dokunur dokunmaz küçük bir köpek gibi çığlıklar atıyordu. İçimden gırtlarını sıkmak gerekir. Aa. O benim oğlumdu bayım. <gülüyor> Oğlunuz bu Aya. Tebrikler. Teşekkürler. E, bu sevgili çocuk ne alemde şimdi. Gayet iyi. Birazdan hepsini görürsünüz. Hepsini mi? Birden fazla? Üç çocuğum. Oh, oh, oh, oh, tebrikler. Ben de sizi tebrik ederim. Geri kalan ikisinden biri de size ait. Ne? Ne? <gülüyor> ne diyor bu deniz? Se Doğruyu söylüyor. Ee, sevgili Yan, birlikte oluşumuzu Tanrı kutsadı. Ah, Tanrı'nın zaferi bu. Bir erkek mi? Bir kız. Bir kız daha mı? <gülüyor> ah, kızlarım çoğalıyor. İkisi Roma'da, biri var Şovada, biri Chicago'da, sonuncusu da Stockholm'de. Şimdi Paris'te bir kızım oluyor. Ben lanetlemiş bir adamım galiba. Piyanistlerin sadece kızları mı olur yoksa? Nasıl bir kız dönis? Olağanüstü mi? E bana da öyle geliyor. Güzel mi? Sevimli. Zeki mi? Bütün çocuklarımız zekiydi. Müzik seviyor mu? Evet, hiç değilse Müziğe karşı değil. Karşı değil <gülüyor> mi? Hayır. Kızım, ha? o oh, Tanrı bizi kormuyor. Zaferim ve adım mezarma birlikte gidecek. Ah zalim kader, acı çeklet sarisko, acı çek. Ay. <gülüyor> oh, oh, oh, oh. <gülüyor> Bu zatı bir doktora göstermenim. İşte, zaten sinirli üstüne varmayalım. Merhaba. Merhaba. Bir Görmüyor musunuz? Görmez olur muyum? Bunlara rağmen patırsıyla giriyorsunuz ee, içeri. Yapmayın. Evet ne olmuş? Natamar. Binesk natamar. Bir hakaret mi? E, rica ederim sevgili sevgiliyan. Hoş geldin Dominik. E, hoş bulduk aziz bayan. Aziz bayan mı? Beni tanımadınız öyleyse. Tanımaz olur muyum? Siz bayan Dönis Tuart değil misiniz? Uluslararası konferansçı. Evet. Sizi daha önce dinlemek zevkine yarışmıştım. Hepsi bu kadar mı? Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Sevgili Dominik, her şeyi hatırlamanız gerekir. Nasıl olur? Ah, ah, Doğru, doğru, doğru. Haklısınız. Merhaba Dönis. Ah, şöyle... Merhaba Sizinle tekrar görüşmekten çok mutlu Ve biliyorsunuz Ben biraz da heyecanlıyım Geldiğiniz için teşekkürler Gelmemi istediğiniz için ben teşekkür ederim Tanıştırayım Sir Michael Norman Yanlet Zaresco Dominik Rover Ben de efendim ben de. Sanırım kompleyiz artık Evet komple. Michael Dediğiniz gibi komple <gülüyor> Madem bana her şeyi hatırlamam için izin verilmiştir <gülüyor> O halde itiraf edeyim bayım Adınız bana hiç yabancı değil ...Yan Lezzaresco. Tanıyorum. Tabii. Bir ruhu ve iki kulağı olan herkes beni tanır. Sir Michael, sizden de söz edildiğini duydum. Evet. Ortak bir çevremiz mi var? Ha, öyle sayılır. Anladım. Ee, Dönüş söylemiş olmalı. epice sevimli bir durumdayız. Bunda gocunacak hiçbir şey yok. Dönis bana ikinizden de büyük bir acıyla söz etti. Acıyla mı? Yani bu anı bize esef etmek için mi seçti demek istiyorsunuz? Michael yani, sevgili Dönüş. Bu son derece heyecan verici... Hmm, i̇şte tam kendine has bir davranış... Ta tamam yani Michael durum ne kadar sinir bozucu olursa olsun... Kibar insanlar olduğunuzu unutmamanızı rica ederim... Hmm, doğru özür dilerim... Zarar yok unuttuğum Bu duygusal buluşmanın nedenini hepiniz merak ediyorsunuzdur... Açıklaması oldukça nazik bir durum... Hatta bir kadın için oldukça şey de yani ne, sıkıntılı da diyebiliriz... Önce inanmanızı isterim... <gülüyor> Bu bir kapris değildir... Bir sebebim vardı... İşin ciddiyetini biraz sonra öğreneceksiniz... Oturun lütfen. Oturun dedim. Hepiniz lütfen. Hepiniz e, e, oturun. E, hepiniz oturun. Evet, evet çekin siz onu tamam. Açık ve samimi konuşacağım. <gülüyor> Evliliğe karşı olduğumu bilirsiniz. Ama şimdi evlenmem gerekiyor. E, ne dersiniz? E, yani bizim rızamızı mı almak istiyorsunuz? Birinizin rızası yeterli. Üçünüzden biriyle evleneceğim. Sevgili Döniz bu bir opera kurusu olabilir. E, evet tamam. komik opera. E, karım olmayı reddetmiştiniz. Yani... E, Fikir değiştirmek için yüz yıl Hiç olmasa ne, ne bileyim Çeyrek yüz yıl beklemenimiz mi gerekiyordu Fikrim değişmedi Michael Evlilikten hala korkuyorum Ama şartlar değişti İşte şimdi değişen bu şartlar beni zorluyor Çocuklarımdan ikisi evlenecek Benim yasal olmayan durumum Onların evliliğini de engelleyecek Dominik doğrusu sizi bu toplantının dışında bırakmalıydım çünkü sizi doğrudan doğruya ilgilendirmiyor. Ama gene de yapamadım. Bu haksızlık olurdu size karşı. Neden beni de doğrudan ilgilendirmesin? Hepimiz hayatınızın birer dönemine ait değil miyiz? Elbette. Ne var ki yalnız Michael'ın oğlu ve yanın kızı evlenecek. Çok şükür sizinki daha çok genç. Be benim Benimki? Ah, ah, aman Allah. Size söylemeyi unutmuşum. Tunis. Tunis bu mümkün mü? Ya ben... Benden bir çocuğunuz mu var? Evet bir oğul Bir oğlum var öyle mi? Kız mı olmasını isterdiniz? Benim yedi kızım var e, Hayır pardon e, sadece altı oh, Bir oğul ha Onu çok seviyorum Öyleyse nasıl biri olduğunu söyleyebilirim Küçük ha. ve sevimli bir Bruno Ta kendisi Sanırım artık sizlere onlarla tanıştırmanın zamanı geldi Size meseleyi yeterince anlattım bu mesele onların olduğu kadar sizlerin ve benim de meselemdi. Acele bir cevap beklemiyorum. İyi düşünün. Onları görün, dinleyin, samimi olun. Onlar da ben de nezaket gereği söylenmiş bir yalandansa çıplak gerçeği tercih edecek kadar büyük, büyük ve cesaretliyiz. Hiçbir zor altında değilsiniz. Hiç. Hazır mısınız? Evet. çağırayım mı? Tabii. Hazır, hazır, çağır. Peki. Tabii. Hey, yukarıdakiler İnebilirsiniz. Bize mi seslendiniz? Nasıl? En büyük bu mu? Hayır. O benim işlerimi gören adamımdır. Ah tanıdım. Bay Moly. Soylu ve sevimli ihtiyar. Varşova'dan beri nasılsınız? Bildiğiniz gibi yuvarlanıp gidiyoruz. Ya siz nasılsınız? Sizi Merci. bu evde görmek ne mutluluğu. Merci. Ee, baylar sizlerle tanışmaktan şeref duydum. dönüş ee, Döniz. Seninkiler aşağı inmeye cesaret edemiyorlar. Ah, zavallı yavrucuklarım. Walter, Martin, Bruno, hadi gelin, e, gelin artık. Ah gelin, gelin. Aha, şöyle, geçin bakayım şöyle geçin. <gülüyor> Güzel. İşte yavrularım, işte babalarınız. Michael, bu oğlum Walter. Yan bu da senin kızın Martin. Oh. Dominik, işte oğlum Bruno. Bruno. Evet. Ben, şey, nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, şey edebilir miyim? Hiç cesaret edemiyorum. Oysa bu her şeyi yoluna koyardı. Nedir mesele? Ee, size sarılabilir miyim? Ah, yavrum, oğlum benim. Ya benim kızım. Küçük kuş. Ne kadar güzelsin. Altı kızınızın en güzeli mi? Benim şimdi tek bir kızım var. O da sensin. Ee kala kala biz ikimiz kaldık Bay Dominic Yo yo yo Bay Dominic değil Bruno Baban Dominic Seni seyrediyordum Ben de sizi Düş kırıklığına uğramadın ya Ya siz ben çok şımarık büyütüldüm <gülüyor> Sen de beni tanımıyorsun Biraz önce anneme benden söz edişinizi duydum Çok ciciydi sizden hoşlandım <gülüyor> Teşekkürler oğlum gel sarılayım sana <gülüyor> Gördün <gülüyor> mü Molino ne kadar kolaymış Evet evet şaşırdım kaldım Michael Walter Hadi ilişkileri hazırlayın. Şerefe içiciyiz. Şimdi anneciğim. Ne olağanüstü bir kadın değil mi babacığım? Şahane. Yemek hazır efendim. Biraz sonra can. Birer içki içelim de. Yemekler soğuyacak. Aa, bu da kim? Sizi içeri girerken görmedim. <gülüyor> Çok özür dilerim. Kapıyı çalmam gerekirdi ama... Taraz kapısını açık görünce ben Dominik Zaten kendisi kapıdan değil pencereden girmeyi sever Odama da böyle girmişti vaktiyle Aman Can Allahım Allah sus, sus. Niye çocukların yanında ayıp olmuyor Hepsi mu? Hepsi de yetişkin Bizim şakalarımız onlarınkinin yanında hiç kalır Can Anlaşıldı ben gideyim de yemeklerin altını tekrar yapayım <gülüyor> Dostlarım çocuklarım Kadehimi bu güzel günün şerefine kaldırıyorum Sizleri bir arada görmek hayatımın en mutlu anı oldu. <gülüyor> Unutulmaz bir dakika baylar. Çevremdeki karanlıklar yırtılıyor. Bir gülüş, bir kadın gülümsemesi... ...Lezaresco'nun Letzaresco'yu bulmasına yetti. <gülüyor> <gülüyor> Karamak Natamar. Wagner ve kadehimi kırıyorum. Ah! Piyaro neredeydi? Ah, ah, tutun onu. Çok geç. Hiç de ee... Size apasyonlar da mı çalacak? Sus, yan! Allah aşkına! Yemekler soğuyor! Ben de apasyonlar Çocuklarımın Babası adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Arkası Yarın Çocuklarımın Babası 5. Bölüm Yazan Frederick Jackson ve Jacques Döval Çevirerek radyoya uygulayan ve yöneten Zihni Küçümen Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Anlatan Alev Emre Yannet Zerasko Zihni Küçümen Sir Michael Norman Nübit Özdoğru, Dominik Haluk Kurtoğlu, Dönis Celile Toyon Uysal, Bruno Oya Küçümen, Jean Gülerökten, Molino Doğan Bavli, Martin Vildan Gürelman, Walter Erhan Abir. Bayan Döniz üç çocuklu bir kadındır. Konferanslar verir, makaleler yazar. Walter, Bruno ve Martin adlı ikisi erkek, biri kız, üç çocuğuna babaları Edward'ın öldüğünü söylemiştir. Oysa Walter, Michael adlı bir İngiliz diplomatının, Bruno ise Dominik adında bir Fransızın oğludur. Kızı Martin'e gelince, o da Jan Lezzaresco isminde ünlü bir Polonyalı piyanistin kızıdır. Dönüş bunları yıllar sonra çocuklarına anlatmak gereğini duymuştur. Çünkü Walter da Martin de evlenmek üzeredirler. Kayınvalideleri tutucu bir kadındır. Onu gerçek babalarıyla tanıştırmak zorundadırlar. Bayan Döniz yıllar sonra çocuklarının babalarını evine çağırır. Üçü de bu davete uyar eve gelirler. Çocuklarıyla tanışırlar. Aradan sekiz gün geçmiştir. Gene aynı salondayız. Sir Michael tek parmağıyla piyanoda Tanrı Kraliçeyi Korusun parçasını çalmaktadır. ...şu piyanoyu, yoksa ağzım çıktığı kadar bağırırım. Yeter! Bir ulusal marş çalınırken... ...terbiyeli kimseler ses çıkarmaz. Starrek! Siz ulusal marş çalmıyorsunuz... ...çağımızın en büyük piyanistinin... ...kulaklarını tırmalıyorsunuz. Pardon, ben sizin burada olduğunuzu fark etmedim. Oturup meseleyi tartışsak daha iyi değil mi baylar? Dönülse bu akşam son kararımızı bildireceğimizi söylemiştik. Saat neredeyse dokuz oldu, vakit geçiyor. Sinirlerimize hakim olup meseleye geçelim. Bir kadınla evlenmek mesele olur mu? Asıl mesele onlarla evlenmemektir. Öyleyse Dönes'le neden evlenmek istiyorsunuz? Bu aynı şey ki. Ona bir koca gerekiyorsa bu ancak ben olabilirim. Hayır ben. Baylar beni unutuyorsunuz. Ben onun hayatına giren ilk erkeğim. İlk giren ne demek? Bir kadının hayatını sömürge mi sarıyorsunuz siz? <gülüyor> <gülüyor> İngiliz değil misiniz? Her yere ilk bayrağı dikmek hevesinden vazgeçemiyorsunuz. Dönüş üzerindeki haklarımdan vazgeçmiyorum. Çok ısrarlısınız bakıyorum. Onunla ilk karşılaştığımda neydi ki? Geleceği belirsiz, önemsiz küçük bir kız Koca Paris'te kaybolmuş bir öğrenci Günün gününe yaşayan, tutkusuz, zevksiz İşten bir dostu olmayan bir kızcağızdı Ona ilk gerçek dostluğu ben tattırdım <gülüyor> Dostluğunuz çok iştendi demek Onu demek istemiyorum Bu benim için büyük bir iddia olur Ama dönüş biraz da benim eserimdir Çalışmasını bilmiyordu, öğrettim Neyi sevdiğini bilmiyordu Yaptığı işi sevmesini ben öğrettim Ona kendini öğrettim Mesleğini, kişiliğini, yeteneğini Ama bu gene de sizi bırakıp gitmesine engel olamadı değil mi? <gülüyor> bırakıp gitmedi, kaçtı İnce bir ayrıntı bu Biz İngilizler ne yaptığımızı damlara çıkıp ilan etmekten hoşlanmayız Ama sorarım sizlere Siz ona ne yaptınız? Onun için ne mi yaptım? Dönis benim için bir yaratık, yaratıcısı için neyse odur. Onu Varşova'da ilk gördüğümde gözlerimden yaşlar boşandı. Zavallı çocuk, acınacak durumdaydı. Tüm dünyadan nefret ediyor, her şeyi reddediyordu. Ruhuna kadar çürümüştü. Ben olmasaydım mahvolurdu. Şu iki elimle onu karanlıklardan aydınlığa çıkardım onu hayata kavuşturdum. Ben hayran olması Yann Lazarescu. Peki anlayamadım. Nesi vardı dönesin? Nesi bir vardı? Bir defa Wagner'i seviyor. <gülüyor> bu meide <muydu>? gülünç Gününç. gününçten de beter. Gülünç mü? Bu en büyük besteciye Wagner'e bir bando şefi gözüyle bakıyordu. <gülüyor> Anlıyorum ama bunun tartıştığımız meseleyle ilgisi yok. Aramızda görüşelim ve Wagner'i de olduğu yerde bırakalım. Evet bu meselede bir tek müzisyen yeter. Ama barbarlık bu. Nese. Şimdi size gelelim öyleyse küçük Fransızı. Siz bu kadın için ne yaptınız? Hiç. Hiç dedi. Görüyorsunuz itiraf etti. Evet hiç dedim ve bundan dolayı kendimi kutluyorum. Duyuyorsun Michael. Ben ona müzik öğrettim. Seni öğrettin Dominik. Bunu ancak kendisi söyleyebilir. Utanç verici. Akıllıca konuşmuyorsunuz. Burada söz konusu olan bir kadının aşkıdır. Oysa siz iki duvarcı gibi konuşuyorsunuz. Hap. Ben duvarları ördüm, çatıyı kapattım. Ve pencereden içeri girdiniz. Açık bırakılmaması gerekirdi. Bunu çok çok terbiyesizce buluyorum. Siz öyle bulabilirsiniz Sir Michael. Bu kadının hepimize ayrı ayrı verdiği haklar vardı. Bununla yetinmesini bilelim lütfen. Dönüsün geçmişinde hepimizi eşit kılan ve sadece ve sadece çocuklarımız. İlk önce benimki geldi dünyaya. Ne demek? Çocuk çocuktur. Yarış adından söz etmiyoruz burada. Dönüş çocuklarının soyadı olarak Sir Michael Norman adını tercih edecektir. Ben e, Northshire baronuyum. Siz sadece babanızın oğlusunuz. <gülüyor> siz de öyle. Ben kimsenin <gülüyor> oğlusu değilim. Letzareskoyum. Benden önce bu soyadı ünlü değildi. Dünyada baronlar çoktur ama Letzareskoy bir tanedir. Baylar, baylar, baylar, baylar. Sakin olalım. Ne ya. demek? Allah, siz hala giyinmediniz mi? Çabuk olun. Ne düşünüyorsunuz? Düşünmekten karşılığı değildiniz. Ya. Birbirimize ucu zehirli oklar atıyorduk. Oo. Bu şahane tuvaletinizle... ...belki kendimize geliriz şimdi. Müthiş güzelsiniz. Olağanüstü. Boy koşani... ...bir bahar semasında... kutup yıldızı gibi muhteşemsiniz. Evimi, geçen elbiseyi <gülüyor> geçirdim sırtıma. Eee... Bir sonuca vardınız mı? Olumsuz bir sonuca varabildik. Gene mi? Hem bu baylar haklarımı kabul etmiyor. Esef ederim. Nasıl siz benimkileri kabul etmediniz? Korkunç bir şey bu. Öyleyse felakete koşuyoruz. Bana bu akşam sonucu bildirmeye söz vermiştiniz. Hiç doğru değil. Evet. Hiç doğru değil bu bayların yaptıkları. Önce biraz sonra dul bayan düşmen bütün tutuculuğuyla boy gösterecek. Ben ona ne diyeceğim. Dün kocam yoktu. Yarın üç tane birden mi oldu diyeceğim. Tek bir çözüm kalıyor. Kabul ediyorum. Siz seçin. İmkansız. Niçin? Ben anlıyorum. Onları üzmek istemiyorum. Hayır. Kendimi iyi tanırım. Şimdi birinizi seçecek olursam öteki ikisi adına pişmanlık duyarım. Başka bir şey bulmak gerekiyor. Kura mı çekeceğiz? Hayır. Ha! Çocuklar, çocuklar neden seçmesin? Ha? Ben onları bir yerine üç tane, üç tane gerçek baba sunuyorum Onlar da birini seçsinler ha? Bir tür referandum, bu, bu, bunu kendi hesabıma aşağılatıcı buluyorum Aziz Michael, kaçıncı yüzyılda yaşıyorsunuz? Hey, kim var yukarıda? Yaka düğmeyi takamıyorum, bize mi seslenmiş? Hepinize ihtiyacım var Aşağı inin çocuklar. Martin henüz hazır değil. da hangi smokinimi giysem diye düşünüyor. Oldukları gibi insinler aşağı. Peki anne şimdi söyle. Düşündükçe bu çareyi en iyi çözüm olarak görüyorum. Çocukların size dair hiçbir anısı yok. Bu nedenle de ön yargılarıyla davranmayacaklar. Anlaştık mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Aziz Michael? Her türlü geleneğe aykırı bir davranış. Değil mi? <gülüyor> Teşekkürler. Hadi şimdi üstünüzle gidip giyinin Aziz dostlarım. Çocuklarımın babaları düşmenlere karşı kusursuz bir kılıkta çıkmalıdır. Pekala. Aa, aa, Peki, aa, peke, peke, Michael, peke. Michael, madalyalarını takmayı unutma. Sen de Letzaro esko. Hiç merak etme Moikoşani, Batan bir güneş gibi muhteşem olacak. Ya siz Aziz Dominik? Ben mi? Sizin de bir madalyanız yok mu? Ah, Vietnam'dan aldığım bir madalya var. Güzel mi? Büyük bir madalya, yeşil kordonlu. Nasıl kazandınız onu? Pokerde. Belli. Yakanıza bir çiçek takın yeter. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Dominik. Evet. Siz seçilirseniz ne olacağını düşündünüz mü? Ben seçilirsem mi? Evet. Sizinle evlenmek zorunda kalırsam. Korkar mıydınız? Sizi o kadar hastanıyorum ki. Hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey sormamaya söz vermiştiniz. Bir şey sormuyorum Dominik. Sadece kafamda sorular böyle dönüp dönüp duruyor. Ve ben bunlara tek başıma cevaplar bulmaya çalışıyorum. İyi bir sonuca varabildiniz mi? Bilmiyorum. Niye varayım isterdiniz? Sizden sadece kırık dökük anılar kaldı. Beş altı bakış birkaç gülümseme. 2 üç nazik cümle. Ve bana hep bir kaza sonucu gibi gelen... ...oğlum Bruno. Belki onu ötekilerden biraz fazla sevmenizin sebebi de bu. Aa Dominik. Ya, kimselere söylemem bunu. Benimle olabilecek bir evlilik için de aşırı şeyler düşünmeyin. Her şey yolunda gidecek. Hadi. Biraz sonra görüşmek üzere. Aa şey unutuyordum. Kafanızda dönüp duran o sorulara gelince. Töniz. Evet. Sen hayatımın en aziz, en güzel bir anısısın. Ben geldim. Müsaadenle canım. Ben geldim. Duymuyor musun? Hizmetçiniz ve dostunuz Cam. Aa. Duymuyor bile. Hülyalara dalmış. Ah, sen, sen, sen miydin Can? Dalmışım da. Hangisine? Ha, deli misin? Ne istiyorsun? Çerezlere diyorum. Ne olmuş çerezlere? Önce mi sonra mı vereyim? ile birlikte ver. Ben jongler değilim. Öyleyse sonra ver. Ha, oldu şimdi. Küçük dantel önünü de takmayı unutma. Ha, peki peki. Onu biz de biliyoruz. Molino da geldi. Nerede? Mutfakta kuru pasta atıştırıyor. Onu çağır da başımdan gitsin. Çağır buraya onu. Ona üç adamla birlikte olduğunu söyledim Kuru pastaları tercih etti Şimdi gönderirim başka bir şey var mı? Yok şekerim gidebilirsin Sonunda hangisiyle evleneceksin? Hala bilmiyorum bakalım göreceğiz hmm, Canını sıkıyor değil mi? Sana söylemiştim kadınların hayatta mutlu oldukları Sadece iki an vardır Nişanlandıkları ve dul kaldıkları zaman Evet Sırası mıydı şimdi hadi git artık Hı, İngilizle git. evlen en yaşlısı o İyi akşamlar sevgili biriniz. Oo, Bu elbise sana çok yakışmış İyi silahlanmışsın tebrikler Senin de smokinin çok şık Saat kaç? Hmm. 910 geçiyor Toplantı saat 10'da biliyorum ama dayanamadım erken geldim Kim kazandı? Kimse Üçü de istiyor beni 3'ü de mi? İnanılmaz bir şey bu Teşekkür ederim Hayır hayır onu demek istemedim Heyecandan ben de şaşırdım İnanılmaz bir şey bu Sonuncusunu görmeyeli 14 yıl geçti On dört yıl bu dile kolay... ...köprülerin altından çok sular geçti... <gülüyor> Size ne söylememi istiyorsunuz? Belki de köprüden köprüye değişir bu... Siz henüz hangisiyle evleneceğinizi bilmiyorsunuz... Oysa düşmen ailesi... ...üç çeyrek sonra burada olacak... Kime söylüyorsunuz bunu? Sanki bir felaket olacakmış gibi geliyor bana da... ...bayan düşmenin iki çocuğu... ...yani iki çocuğuyla... ...iki mirasçısıyla şu kapıdan girdiğini görür gibi oluyorum... Ne yapacaksınız? Çocukların seçim yapmasına karar verdim. Bak sen. Niye siz değildi onlar? Çünkü. Çocuklar. Garip fikir. Bu benim tahminlerimi alt üst edecek. Ne tahmin etmiştiniz? Kaçıkla evleneceğinize bin franga bahse girmiştim. Kiminle? Kendi <gülüyor> kendimle. Öyle iş olsun diye. Peki kaçık hangisi? Ne bileyim. Evet. En iyisi çocuklar seçsin. Sen de söyleme bana o kaçık hangisi. İstemiyorum. Nasıl olsa siz de bilmiyorsunuz. Ha işte çocuklar da geliyor. Bunlar da daha giyinmemişler bile. Banyodaydım. Sence hangi elbisemi giymeliyim? Beyazı mı, soluk maviyi? Soluk maviyi şekerim. Aa olmaz anne. Benim smokinim deniz mavisi. İkisi yan yana neyi kaçmayacak. Öyleyse beyaz elbiseni giy Martin. Elen düşman da beyaz giyecek. Öyleyse mavi giy. Hangisini istersen. elbisenle uğraşırsak işin içinden çıkamayız. Düşmanlar neredeyse gelir. Oysa benim size söyleyecek çok ciddi şeylerim var. Gene mi? Bizi şımartıyorsun. Babam nerede? Giyinmeye çıktılar. Çocuklar, çok önemli bir dönem Biraz önce babalarınızın son cevabını aldım. Sonunda demek anlaştılar. Peki hangisi? Hiçbiri değil. Reddetmediler. Hayır, reddetmediler. Ne çıkartıyorsunuz? Canım, Aksizine. üçü de kabul etti. Üçü de benim evlenmek istiyor. Asıl zorluk da burada ya. Öyleyse durum çok ciddi. Düşmanlara ne anlatacağız? Annem odasına çekilse onun için birden hastalandı deriz. He? Ebediyen odasında kalamaz ya günün birinde nasıl olsa tekrar çıkacak. Doğru şekerim. Öyleyse mutlaka bir karara varmalıyız. Tabi tabi bu kararı verecek olanlar da sizlersiniz. Bizler mi? Aman anne bu son derece nazik bir konu. Ben şahsen henüz seni evlendirecek yaşta değil. Bana bir koca değil. Size bir baba seçilecek. Belki de seçmişsinizdir bile. Tabii. Aa, ne diyorsun? Seçmek o kadar zor değildir. Olağanüstü iyi bir adam. Son derece şefkatli. Mükemmel biri. Görüyor musunuz Molino? Ben size çocuklar kolayca seçer demedim mi? Yavrularım sağ olun. Çok güzel bir şey bu. E... Hangisini seçtiniz? <gülüyor> Elbette benimki anne. A, deli misin? Benimki anne. Hayır efendim asıl benimki. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aynı kişiden söz etmiyorsunuz demek. <gülüyor> Bak şu işe Molino. Döndük dolaştık aynı noktaya geldik. Abi. Tarihi bir felaketle karşı karşıyayız. E kendi babamdan başkasını seçecek değildi değil Babam seçilmezse çok acı çeker. Benim babam daha duyguludur. Mahvolur. İşin içinden çıkamayacaksın. Çıkmak gerek. Yani benim çıkmam gerek çünkü öyle gerekiyor. Tarafsız biriyle evlensen? Nasıl tarafsız? Yani bu üçünün dışında senin içinde, bizim içinde garanti olabilecek başka birini. Mesela şu bizim Molino'ya ne dersin? Hadi hadi şaka nasıl <gülüyor> <sırası> mı şimdi? <gülüyor> Aa, ama Bruno şaka etmiyor ki. Aslına bakılırsa hiç de fena bir fikir değil. Siz <gülüyor> annemin en yakın dostu değil misiniz? Yıllardır sizi bu evde görmeye de alıştık. Sabah geliyorsunuz öğle yemeğini akşam yemeğini burada yiyorsunuz sonra da akşamlara evinize dönüyorsunuz Bu kez dönmeyeceksiniz ha? işte hepsi bu kadar <gülüyor> Görüyorsunuz ya alışkanlığınız da bozulmayacak Bozulmayacak öyle mi? E, bizi kendi çocuklarınız gibi sevdiğinizi kaç kez söylemiştiniz <gülüyor> Evet tamam evet. Ne var biraz gayret yetişir <gülüyor> hadi, hadi hadi hadi adamcağızı şaşırtmayın Kocam olarak düşünebilseydim onunla çoktan evlenirdim <gülüyor> Evet evet doğru söylüyorsunuz. Ne zannettin ya? İyi ama, iyi ama söyler misin? Benim neyim eksik? Sizi fazla tanıyorum. Evlilikte bir sürpriz ya da yeni birini keşfetmek şansı olmazsa son derece monoton... ...çekilmez bir şey olur. Tek düzelik çekilmez. Sizinle olan durumda bu. Öyleyse geriye tek bir çözüm kalıyor. Kendi kocanı kendin seç. Kim olursa olsun kabul edeceğiz. Aslında tercih ettiğin biri yok mu yani içlerinde? Olabilir. He? Ama hepsi de o kadar eski anılar ki. Saat kaç? Duş menlere çeyrek ah, var. Daha ha, giyinmedik ha, bile. Ha, Hadi Martin çabuk ol. Geliyorum. İyi şanslar anne. Sana güveniyoruz. Hadi çocuklar. Döndü dolaştı top gene sizde kaldı. Galiba o meşhur aptallıklarımdan birini daha yaptım. Meşhur ve şahane. Zeki bir kadının aptallığı. Bu yaşımda bir hizmetçi kız gibi davrandım. Hizmetçi kızlar için yaş sınırı yoktur. Ben Dönüş Darve Stuart, en ünlü devlet adamlarının sofrasına oturmuş, konferansları 17 dile çevirmiş bir kadın. Böyle bir tuzağa nasıl düşürdüm kendimi? François gazetesi çağımızın en berrak görüşlü kadını diye yazmıştı benim için. Dış işlerinde benim konferanslarım yol gösterici oluyordu. Bu gazetelerin her yazdığını aldırmıyor. Tuttum hayalleri geçmişten alıp canlandırdım. Benim hayallerim bu ne kötü? Neden bana engel olmadı? Çalıştım ama yararsız oldu En korkuncu da vaktiyle bu adamları nasıl sevmişim diye düşünmem Michael'ı alalım mesela Onun için ne tatlı anılarım vardı ama şimdi bakıyorum da o anılarla hiç ilgisi yok. Uzaktan seyredilebilir. Yaptığı resimler gibi. Piyanist yana gelince ondan söz etmeye bile değmez. O kendinden yeter derecede söz ediyor. Aklı fikri şu anda şöhrette. Bir orkestradan Olağanüstü ama bir insan olarak ne verir? Luna Park ve Beethoven karışımı bir adam. Acayip bir yaratır. Bir kabus. Evlilik meselesi maalesef bir alışkanlıktır. Onunla hiçbir şeye alışamazsınız. Yani öyle değil. Bu O ya terk edilir ya öldürülür. Ya Dominik? Dominik mi? O... O o bambaşka kadınları yormayan tek çekicilik onda. Hemen kaçıp gitmesi mi? Hayır korkutması. Yani Molino beni korkutuyor. Bununla birlikte çok da cana yakın. Kadınların adreslerini vermeden kendilerini teslim ettikleri türden. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Hayır kadınlar bana hep adreslerini vermişlerdir. Kısaca Dominik başı çekiyor. Öyleyse... Molino ciddi değilsiniz İnsan hayatı boyunca bir yabancının kollarında titreyip duramaz Ara sıra evet tıpkı yılbaşından yılbaşına sarhoş olanlar gibi Böyleyse siz canınızı sıkan sinirlendiren ve korkutan üç erkekten biriyle evlenmek zorundasınız Evet üstelik evliliği hazır da değilim bunu şimdi daha iyi anlıyorum Tam gününü seçmişsiniz Öyleyse aklınızı başınıza devşirin ve düşmenlerin aile şerefi için hayatınızı zehir etmeyin. Söz konusu olan oğlum Walter ve kızım Martin'in mutluluğudur. Ne olursa olsun biriyle evleneceğim. İyi akşamlar Bay Moline. İyi akşamlar. Ha, i̇lk gelen ben miyim? <gülüyor> evet evet öyle. Ee, Döniz, ee, ben gidip çocuklara acele etmelerini söyleyeyim. Peki çok zarif giyinmişsiniz Dominik. Teşekkürler. Çocukların cevabını alabildiniz mi? Evet. Öyleyse? Korkuyor musunuz? Ben mi? Niçin? Sigaranızı yakarken elleriniz titriyordu. Yok yo, sanmam. Ben ya. sanıyorum. Geriye neden korktuğunuz kalıyor? Seçilmiş olmaktan mı yoksa seçilmemiş olmaktan o, mı? Belki ikisinden de kim bilir. Bunu öğrenmek gayet kolay. Kolay mı? Sizi seçtiler demem yetecek. Ya da seçme Bu bir oyun mu? Çok tutkulu dakikalar yaşıyorum Dominik. Bu anı uzatıyorum diye bana kızmıyor. Evet. Kediler de pençelerinde tuttukları farelere böyle der. Yine de bir fark var. Siz benim en son faremsiniz. Sizinle konuşmalıyım. Buna zorunlu değilsiniz. Zorunluyum. Ciddi bir kararın arifesindesiniz. Yani hmm. evliliği ciddi bir karar olarak görüyorsunuz. Hata yaparsam çok fecih olur. İlk buluşmamızı hatırlıyor musunuz? Unutulacak gibi değildi ki. Oteldeki odanıza girdiğinizde ben oradaydım. Beni ilk kez görüyordunuz. Ben de sizi. Nasıl? Ah o öyle dememiştiniz. Evet sizi haftalardır sevdiğimi, siz olmadan yaşayamayacağımı söylemiştim. Evet doğru böyle demiştim. Ama bir şeyler söylemem gerektiğinden ne yapabilirdim? Yoksa imdat diye bağıracaktınız. Oysa sizi tanımıyordum. Dedi. Dominik demek beni susturmak için öyle konuşmuştunuz. Evet siz imdat demeden ben seviyorum dedim. İlk haykıran kazanacaktır. Beni hiç tanımıyordunuz da odamda işiniz neydi? Otelin katlarını şaşırmıştım. Hayır. Evet evet ilk kez geliyordu başıma. Bu bir mazeret değil. Kendimi 126 numarada sanıyordum. Oysa 226 numaradaymışım. Geceliğin katlar birbirine benziyor. 120? numarada ne yapacaktınız? Ya önemli değil. Irak petrollerine dair bir kağıt vardı çekmecede. Onu almaya gelmiştim. Petrolcü müsünüz? O dönemde öyleydim. Başkalarının hesabına çalışıyordum. Ya! Daha sonra Johannesburg'da Zümrüt, Sidney'de Pamuk, Sumatra'da inci, Şangay'da alım satım işlerine girdim. Hep başkalarının hesabına. Kendi hesabıma çalışacak fırsatı bir daha hiçbir zaman bulamadım. 226 numara dışında tabii. Romanlarda yazıldığı gibi ben tam bir servenciyim. Geç diye. ve yararsız bir idim. Servenciler amaca ulaşmak için araç seçmezler. Genç, yalnız, nefis ve biraz da heyecanlıydınız. Yalan söylemek kolaydı size. Otelin lobisindeki konferans afişlerinde resimlerinizi görmüş... ...ama bir tek kez konferansınızı dinlemiş değildim. Onları dinlemiş ve size hayran olmuş biri gibi... ...ayaküstü bir şeyler uydurdum. Siz de inanmaya hazır bir ruh hali içindeydiniz. Ge geçelim, geçelim. Ama birkaç saat sonra her şey bambaşka bir gerçeğe dönüştü. Sizi sevmeye başlamıştım. Evet, Töniz. İnanın sizi çok sevdim. Abi. Yalnız tutkulu değil... Saygılı bir sevgiydi bu. Lütfen, Yo. lütfen Yo. Çocuklarımın babası adlı oyunumuzun beşinci bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Arkası yarın. Çocuklarımın Babası 6. ve son bölüm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 Molino Doğan Bavli, Sir Michael Norman Nüvit Özdoğru, Jan Letzaresko Zihni Küçümen, Jan Güler Ökten, Duşmen Ani Kaya, Helen Selmakuklu, Jean-Pierre Cem Kurtoğlu. Bayan Dönis üç çocuklu bir kadındır. Konferanslar veren, makaleler yazan bu kadın, Walter, Bruno ve Martin adlı ikisi erkek biri kız üç çocuğuna babaları Edward'ın vaktiyle öldüğünü söylemiştir. Oysa Walter, Michael adlı bir İngiliz diplomatının, Bruno ise Dominic adlı serüvenci bir Fransızın oğludur. Kızı Martin'e gelince o da Jan Lezzarescu adında ünlü bir piyanistin kızıdır. Dönis bunları yıllar sonra çocuklarına anlatmak gereğini duyar. Çünkü Walter da Martin de evleneceklerdir. Kayınvaldeleri dul bayan Düşmen tutucu bir kadındır. Ona gerçek bir baba bulmak ve o babayla tanıştırmak zorundadırlar. Bayan Dönis yıllar sonra içlerinden birini koca olarak seçmek üzere üç babayı da evine çağırır. Üçü de bu çağrıya uyarak eve gelir çocuklarıyla tanışırlar ancak bir seçim yapılamaz zira Üç'ü de Dönis'le evlenmek istemektedir. Dönis bir seçim yapamayınca seçme işini çocuklarına bırakır. Onlar da kendi babalarını seçince iş gene çatallaşır. Müstakbel kayınvaldenin gelmesine 15 dakika kalmıştır. Dün Dominik'le Dönis'i baş başa bırakmıştık. <Gülüyor> Zaten birkaç saat sonra her şey bilinen bir gerçeğe dönüştü Sizi sevmeye başlamıştım Öyleyse neden beni bırakıp gittiniz Sizi anlayamayacağımı düşünmediniz mi Kendime güvenim yoktu Denizdeki balık gibi gırtlağıma kadar serüvene gömülmüştüm Karaya çıkamazdım Her şey yararsızdı Denizi bırakırsam boğulurdum Bunu nasıl anlatabilirdim size Serüvencisiniz ama uslu akıllısınız Nasıl oluyor bu kılı kırk yarıyorsun. İnsanlar öyle korkulduğu kadar kötü ya da umut edildiği kadar iyi değildi <Gülüyor> Doğru size son bir soru soracağım Dominik Mutlu musunuz Hayatta tek pişmanlığım sizsiniz. Acaba 14 yıl önce olduğu gibi bugün de aramızda hiçbir şey olmayacak mı? Anlıyorum. Öyleyse siz de Michael ve Yang gibi ısrarlı davranın. Karım olmayacağınızı biliyorum ama başkasının karısı olmanızı da istemiyorum. Hadi şimdi söyleyeyim. Çocuklar kimi seçti? Bunu bilmek istiyorum dürüst. Herkes kendi babasını seçti. Bütün adamı. Evet. Hem bunda çok sevimli ve ısrarlı davrandı. Benim için mi? Ne dedi? Başka bir babayı sevmemi bekleyemezsiniz benden dedi. Böyle mi söyledi? O mu dedi? Yanılmış olabilir miyim? Oh, teşekkürler. Çok çok cici bir çocuk. Ha, evet Dominik. Şimdi kimden korktuğunuzu daha iyi anlıyorum. Ne benden ne ötekilerden. Evet Döniz ondan korkuyordum. Peki şimdi ne yapacaksınız? Çocuklar seçim işini bana bıraktılar. Seçtiniz mi? Seçemedim. Teşekkürler. Ee, yarın gidiyorum Döniz. Gene vedalaşmadan. Elimi kolumu sallaya sallaya gideceğim. Penceremi açık bırakırım. Brünen ne olduğunu sorarsa ona dersiniz ki... Neyse. Ne söylenmesi gerektiğini bilirsiniz. Paris'ten ayrılırken ona koca bir alt tüfeği yollayacağım. Galiba hepsi bu kadar. Efendim? Evet bu kadar. Çocuklar geliyor. İyi şanslar. Anne geldiler. Kimler? Kimler olacak düşmenler. Kayfalar Ay. dikkat. Topçular yerlerine bayrağı göndere çekin. Hazır ol. Aa, baba siz burada mıydınız? Bu ne şıklık. Teşekkürler. Ne oluyor çocuklar? Walter onlara telefon etti. Evin vekili harcı, Bayan Duşmen ve çocukların evden çıktığını söylemiş. Saat kaç kızım? ne acımasız insanlar bunlar. Beş dakikacık gecikseler olmaz mı? Çantam nerede? Ötekiler de yok meydanda. morino Michael, e, Yan, sakin, sakin, sakin olalım. Sinir, sinirlenecek hiçbir şey yok. Ne bekliyorlar gelmek için? Ne, bir, bir, Michael, e, Yan, Marino. Şey ne? Michael, Yan, ya. Marino. Duşmenler geliyor. Aman Allah. Im. Geciktiğim için özür dilerim ama... E, ...ne yapayım ki banyonuz pek küçükmüş. Yaka ee, düğümü kaybetmişim ben de onu aradım. Viyana Festivali'nde de böyle olmuştu hatırladın ee, mı? Evet evet duşmenler geliyor. Ah ne zaferdi o salon tıklım tıklımdı. Sanki Avusturya halkı kapılara hücum etmişti. Oh. Atlı polisler güçlükle engel olabiliyordu. Odama binlerce çiçek göndermişler. Ne ne o kadar çiçek? Küçük o, Şu bana büyük bir salon ayırmışlar. Allah aşkına beş dakikacık olsun kendinizden söz etmekten vazgeç için e, Sakin olalım, e, sakin olalım. Herkes burada mı? Tamam. Üç çocuk ve üç baba. Anne ve Molino. Güzel. Dostlarım size çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Ha, aman anne şu anda olmaz. Babalar aralarında anlaşamayınca çocuklar da bir çözüme ulaşamayınca Michael, Ian ve Dominic arasında ben bir seçim yaptım. Kimi seçtin anne? Dol kalmaya karar verdim. Aa! Aa! Anne hepimizi güç duruma düşürüyorsunuz. Yavrum başka bir çözüm göremiyorum. Gücümün üstünde olmayan tek yol bu. Ama ben seni seviyorum. Sevgili Ian siz sadece müziğe aitsiniz. Kendinizden başkasını da pek sevemezsiniz. Ya Wagner'i... Onu seversiniz çünkü hayatta değil. Sana karışacak değiliz anne. Elbette kararlarınızla serbestsiniz. Ama düşmenlere nasıl açıklayacağız? Ne diyeceğiz onu düşünüyorum. Düşmenlerin canı cehennemi. Annem mutsuz olursa biz mutlu bir evlilik yapabilir miyiz? Hayır ha? ama bu insanlara gene de bir şeyler söylemek gerekmez mi? Onlara gerçeği söyleyeceğiz... ...buna anlamayacaklarsa Elen'e de Jean-Pierre'e de yazıklar olsun. Onlar daha çocuk sayılır. Yavrularım çok üzgünüm. Sizin için elimden geleni yaptım. Bana inanıyorsunuz değil mi? Bundan kuşkunuz olmasın. Çok şükür hayır. Biz önce seni düşünürüz anne. Teşekkürler Walter. Aziz Michael kızdınız mı bana? Haklı değil miyim? Bir centilmen hiçbir vakit bir kadına haksızsınız diyemez. Çünkü hem centilmenliğe sığmaz... ...hem de kadınlar haksız olmakta da daima haklıdırlar. Kararınız <gülüyor> önünde saygıyla eğiliyorum. Yalnız burada bir oğlum var... Umarım ara sıra onu görmeye geldiğimde kapılar bana açık tutulur. Size de ötekilere de Mike. Sizleri sık sık beklerim. Tamam geldiler. Düşmanlar oh. mı? Tabii arabaları bahçe kapısında buluyor. Ah, ah, Tanrım e keşke bir yerlerde bir bomba patladı. Sakin ol. Mu? Patlayacak. Sakin ol. Olun ol, olursun. Olun rica ederim Bruno. Sen, sen hemen tavan arasına çık. Aa, ne işin var tavan arasında saklanacak mı? Hayır, hayır. Tavan arasına çıkıp o tabloyu getir. Edvaren tablosunu mu? Evet onun burada olması gerekli hissediyorum. Bize uğur getirecek. Zaten bana o hep uğur getirmiştir. Sevgili Edvar onu tavan arasına çıkalalı beri her şey kötüye gitti. Hadi Büruno, git getir. Demek böyle düşünüyorsun. Düşünmüyorum artık. Ne zaman düşünsen bir aksilik oluyor. Ne bekliyorsun Büruno? çabuk ol fırla. Ne kendis? Bir çekişle çivi de getir. Tamam. Yeter ki onu asacak kadar zamanımız olsun. Allah'tan eski deliliği tıkamadım. Tıkamadığım iyi oldu. Her şeyi <gülüyor> iyi düşünmüşsün. Hepiniz beni dinleyin. Sen diyeceğim. Sen kapıya çık ve düşmenleri karşıla Bir dakika da oyalı onları sadece bir dakika Aa, Kapı zor açılıyor Olabilir Aa, Umut yok umut yok geldi Hadi can sen kapıya koş koş karşıla Kılak soğuk sesine de bozulurum. Sevmedim bunları ben. Hepiniz beni dinleyin. Çok nazik ve ciddi anlar evet, yaşıyorum. Evet oldukça nazik. Ona göre operasyonu bana bırakmanızı istiyorum. Gerekirse ama ancak ancak gerekirse konuşursunuz. Böyle iyi akşamlar nasılsınız falan filan gibi. Kimse özel bir girişimde bulunmasın. Ben de soğukkanlı olmalıyım. İyi, iyi ama bizi aptal sanmasınlar. Bir aşık daima aptal gibi görünür yavrum. İnanmazsan babana sor. Tabloyu getir. Çabuk Bruno bana bir sandalye verin. Molino, tut şunu, tut şunu, tut, Bruno, çekiç uzat. Al anne. Ay, sevgilim, izin verseydiniz de ben yapsaydım. Hayır, hayır, hayır. Onu şuraya ben asmıştım vaktiyle. Bakarsın sinirlenir. Bruno, çiviyi ver. Çiviyi... Bu ne canım? Balyoz bu, çekiş mi? Kaldıramıyorum. Elime ne geçtiyse onu getir. Ay, iskemle yutup. Çabuk anne, geldiler. Geldiler. Sakin olun, sakin olun. Gelsinler. Ay, bu betona geldi galiba. Çivi girmiyor. Tanrım. Tamam. Gir, Tanrım, bayan düşmedi. Bir an bayrağını geçir, geçir, geçir, geçir. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oldu oldu çivi giriyor. E insanlar iyice tut. Çekiş sesini mutlaka duymuşlar. Kusuz. Baba baba hemen piyanoya geç. Piyanoya mı? küçük kuş. Şimdi bir Çekiç seslerini bastırmak için rica ederim baba. Çekiç seslerini bastırmak için mi? Şu kızına bak Letza evet, Resko. Bu buna tanrıların gazabı denir ancak. <gülüyor> tamam tamam tamam çivi çakıldı. Tabloyu verin. Güzel. Güzel. işte oldu. Teşekkürler baba. Yeter. Zavallı yan. <gülüyor> Bugünleri de mi görecektin? Tablo çok kirlenmiş. E, yukarıda sildim ama. E, i̇yi asıldı mı düşmesin? Yarına kadar düşmez. Baylar size kocamı takdim ederim. Edward Darwet Stuart. Hayret. Michael, yan Dominic, Edward Darwet Stuart. Sentetik bir koca. <gülüyor> Doğru. Hizmetçi kadın ne yaptı <gülüyor> acaba? E, belki onlar değildi. E, karıştırma işleri şimdi. Geldiler efendim. Ne bekliyorsun o. öyleyse? E, bekletin dediniz ya. dedin onlara? Ne dedin onlara? Buradan ayrılacağımı başka bir yerde iş aradığımı. Bilirsiniz insanları ilgilendirir bu konu. Bravo. Hadi şimdi al onları içeri. Jean sahiden ayrılıyor musun? Sen evleniyor musun? Hayır. Ha, öyleyse ben de ayrılmıyorum. Ha, felaketin eşiğinden geçtik. Şimdi dikkatli olun. Hay Allah. Çekiç hala elimde duruyor. Ba, al şunu al. Nereye koyayım? Walter al şunu. Bana niye veriyorsun? Al şunu Bruno. Çekiç bu kumerang sanki. Döndü dolaştı bana geldi. Bayan duşmen. Hoş geldiniz efendim. Bizler de sizi sabırsızlıkla bekliyorduk. Çağrımıza uyumanız ne büyük incelik. Siz de çok naziksiniz. İtiraf edeyim ki biz de sizleri bir an önce tanımaya can atıyorduk. Sizi ve o sevimli ailenizi. İşte Jean-Pierre oğlum. Merhaba. Onunla daha önce tanışmıştınız sanırım. Evet tanışmıştık. Çok soylu bir delikanlı. Merhaba Jean-Pierre. Kızım Elen. Sevgili çocuk. Güzel ve cici bir kız olduğunuzu zaten biliyordum. Oğlum Walter'ın zevkine güvenirim. Şimdi de sıra bende. Walter ile Martin'i daha önceden tanıyordunuz değil mi? Evimize birkaç kez geldiler. Merhaba çocuklar. Bir çocuğunuz daha var sanırım Bayan Deniz. Evet sonuncusu Bruno. 14 yaşına bastı. Saygılarımız sunarım efendim. İyi akşamlar evladım. O ne? Cebinizde çekiç mi taşıyorsunuz? <gülüyor> evet. Özür dilerim. Cebimde hep bir çekiç taşırım. <gülüyor> Anne, bu yüzden hep o zaman <gülüyor> <ilginç> araba değil işte. <gülüyor> <gülüyor> Evde tamir edilecek o kadar çok şey çıkıyor ki. Aa, i̇yi iyi. Çok güzel. Aziz bayan duşmen. Şimdi de izninizle en eski dostumu takdim edeyim. Bay Molino. ilginç bir insandır. Saygılarımı sunarım efendim. Ben Dominik Dominic Rowell. ...Irak petrollerinden. Memnun oldum. Sir memnun oldum. Michael Norman, Northshire baronu. Kraliçenin gelecekteki Fransa büyükelçisi. Ekselans, şeref duyuyorum. O şeref bana ait. Ve uluslararası büyük piyanist ve besteci... ...Jan Lezzaresco. Herhalde eserlerini alkışlamışsınızdır. Hiç kuşkusuz. Sizinle tanışmaktan büyük sevinç duydum. Çok heyecanlandım. Anşantay, heyecanınızı anlıyorum hanımefendi... Büyük Düşes Matilde benimle ilk karşılaştığında baygınlık geçirmiş. <gülüyor> Üstad sizinle karşılaşmaktan büyük mutluluk duydum. Eserlerinizin hayranıyım. Evde bütün plaklarınız var. Orman senfonisi, minör fügler, ilkbahar yağmuru. Küçük şeyler onlar evladım. Dahiyeni ama kolay. Biliyorsun ne yapacağım bebeğim. Sana pasyon mı çalacağım. Aa. Yalnız senin. Aa, sen aa, sen... Bir, biraz, biraz sonra zahmet atacağım. Olur, bir, bir, biraz sonra. Oturmaz mısınız bayan duşmen? Ne güzel. Güzel bir gün değil mi? İlkbahar çok güzel geçiyor. Tam aşıklara <gülüyor> Ben de onu diyecektim. Eviniz çok güzel efendim. Çok zevklisiniz. <gülüyor> Kuşkusuz Bay Darwish Stuart'ın eseri değil mi? Evet. Zavallı sevgili Edward aramızda bulunsaydı ne kadar mutlu olurdu. Ya biz. Biz de mutlu olurduk olsaydı. Bu resim onun mu? Evet onun. Çocuklarımız ona benziyor. Özellikle en büyükleri. Ee... Walter mı? Ben pek benzetemedim. Ee... Bu tartışma kabul etmez ekselans. Şu resme bir de Walter'a bakın. Aynı gözler aynı alın. Bayan Dönis... mütevefa işiniz iş adamıydı değil ee, mi? Iş, i̇ş adamıydı. Bilirsiniz kocam da öyleydi. Düşmen sardalyalarını kim tanımaz? Her gün reklamları yapılıyor. Her yerde afişleri var. Reklam sloganlarını bile kendi hazırlardı. O bir şairdi... Ne yazık ki güç dönemler yaşadık. Ham çok zor bulurduk. Ne demek artık sardalya bulunuyor mu? Bulunmayan sardalya değil üstad. Konserve kutuları için tenekeyi zor buluyoruz. Sonra konserve açacağı için demir. Aa. Düşünün ekselans açacağı olmayan kutuları nasıl veririz piyasaya? Aa, çok namusluca bir tutum. Teşekkürler ekselans. Ee, Bayan Döniz... Eşinizin iş yeri Paris'te miydi? Evet, ya, hayır Paris'te değil, Amerika'da New York'taydı. Aa, öyle mi? Kocam da New York'ta efiyec kaldı. Hatta bazı bürolarımız hala oradadır. Ne rastlantı değil mi? Evet, ilginç bir rastlantı. Eminim eşimin eski ortakları kocanızı oradan da tanıyorlardır. Evet, tamam. Kocam büyük bir gezgindi. New York'ta pek az kaldı. Onu özellikle Afrika çekiyordu. Evet, Orta Afrika, <gülüyor> kimsenin ayak basmadığı yerler, <gülüyor> Mayumba, Luango ve Kara Nokta. <gülüyor> kara Nokta mı? Hii. Ne ilginç. Kocamla ben ilk evlendiğimizde altı yılımızı geçirdik orada. Acaba eşi neydi? Edvar de... iklime dayanamıyordu. Evet. Oradan şöyle bir, bir şöyle bir geçmiştir sadece. Tabii Nereye tabii. gitmek için? Ben de onu soruyorum kendime. Nereye gitmek Dünyayı eline boyuna öyle dolaştı ki. Kocam da öyle. Bir yerde karşılaşmış olamazlar. Ama canım durmadan da dolaşılmaz ya. Sonunda bir yerlere karar kılmışlardır tabii. En çok nerede kaldı? Pek bir yerde sayılmaz. Ben Sumatra'da çok gördüm onu. Ben de Hindistan'da burada. Şu için şeye bakıyordum ben de Bay Edward'la hep Güney Amerika'da karşılaşırdım. Benim en iyi dostumdu. Gerçek bir gentelmandı. Voltaire ona çok benziyor. Haklısınız. Ama biraz önce benzedemediğinizi söylüyordunuz, efendim. Düşündüm, ne? size hak verdim. Eşsiz Edward herkesten üstündü. Müzikte çok meraklıydı. E, Sanatçı aradabdı vesaire. İyi bir iş adamıydı. Sportmendi, avcılıkta yamanda. 30 metreden bir iskambil kağıdını tam ortasından zımbalardı. Çok. Niçin yapardı bunu? Zevk için efendim. Tehlikeye bayılırdı. En evet. çetin meseleleri şıp diye çözardı. Evet böyleydik kocam. Evet evet. Ah oh, ne adammış bayan Dönüş. Herhalde çok mutlu günler geçirdiniz. Böyle bir adam tarafından sevilmek, onun karısı olmak. Ooo oh, size kutlay ediyorum Eşsiz bir aile. Bayan <gülüyor> Dönüş. Niçin <ben. gülüyor> ağlıyorsunuz? Siz de böyleydiniz mutlaka. Ben bana bana kocamdan söz etmeyin. Bay duşmen, bay duşmen bir felaket. Haydiciğim oh. neler söylüyorsunuz. Oh. Lütfen ağlamayın. Ne önemi var anne? Her şey gelip geçmiş artık. <gülüyor> hayır, hayır bırakın ağlayayım çocuklarım. Ağladıkça teselli buluyorum. Mendilimi ver jean -Pierre. Teşekkür ederim yavrum. Oh, oh. Benim için çok acı şeyler bunlar. Tanrım ben bu mutluğa layık miyim acaba? Eşsiz bir aile yuvası burası. Sakin olun bayan düşman. Lütfen sakin olun. Şimdi artık hepimiz mutlu olacağız. Elen, annenizin küçük adı neydi? Eglantin. Eglantin, Eglantin düşmanı. Ne güzel bir isim. Bakın bayan Eglantin. Anlattıklarımız sizi üzdü mü? Lütfen sakin olun artık. Ağlamayın ama. Ama ağlamayın. Sizi eğlendirmek için ne yapabiliriz? Dur Dönis. Ona apasyon nata bu Ay yok. Ay yok. Ne olur. Yo. Ne olur. ...daha çok ağlatırsınız. Bağışlayın beni. Kimsenin kabahati yok. Hayat böyle. Oh. Oh. Ne kadardır size bunu söylemek istiyordum... ...ama cesaret edemiyordum. Sizden korkuyordum. Oh, çocuklarımın mutluluğu için saklıyordum. Neyi saklıyordunuz? Ee, nasıl söylemeli? Bay Düşmen'in kötü bir insan olduğunu sizden, sizden sakladım. Bayan Eglantin. Aa, biliyorum. Bu durum onların evliliğine gölge düşürmeyecek. Çünkü sizler çok çok iyi insanlarsınız. Ama gene de anlayamazsınız. Anlaması çok güç. Çok güç. Aa, aa, zavallı yavrularım. Zavallı. zavallı kadın. Ay, nesi var? Yavrularınızın Tabii desi var. Hasta mı? Ondan da beter. Babaları Bay Düşmen öldü. Aa. Aa, biz bunu biliyorduk zaten ne var bunda Ama boğularak öldü Bir kaza evet korkunç bir kaza sonucu Ne olabilir olmak irsi değildir ki Ama anlamıyorsunuz tam arifesinde öldü Neyin arifesinde Eglantin anlayamıyorum Evliliğimizin Bu çocuklar nikahsız oldu Gerçi çocuklarını kabul etti ama ben ben bayan duş değilim, Onun soyadını taşımıyorum. Onun karısı olamadım. Hiçbir zaman onun karısı olamazdım. Nasıl? <gülüyor> sizde mi? Nikah kıymaya vakit bulamadan kazada öldü. Halbuki her türlü işlem hazırdı. Üç gün sonra nikahlanacaktı. Çocuklarımın babası yok. Aa, öyle demeyin. Sizin gibi daha niceleri vardır. Olur böyle şeyler. Hala kızlık soyadını taşıyorum. Ama tanrım. Bu olağanüstü bir şey Sevgili Helen Bu beklenmedik bir şey Gel kucakla beni Jean-Pierre sevgilim Keşke bunu başından bilseydik. <gülüyor> çok mutluyum. Demek sizin çocuklarınızdan nikahsız bir babadan her gidiyor lütürüm. Sen nelere kadirsin? lentin seni çok sevdim. Ama hiç kaygılanmayın. Edward var ya, hani şu tablodaki o duvardaki duvardaki Edward. Evet. Hepimize yeter de artar bile. Ha, ah, ah, ah, ah. Resim düştü. Edward'ın resmi düştü. Edward düştü. Düştü. O kadarına o da dayanamadı. <gülüyor> Şampanyayı açayım mı? Aç can, aç. Bu kadar karmaşıklık ancak şampanyayla kutlanır. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarımın Babası adlı oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.